26 29. Bugün Tarihte verilmem 26. 26 Nisan 2009 Pazar günü Kavahidul Muslar derslerimizin ikinci dersi Tevfik Allah'tan Evet, Bir bundan önceki derse biraz Değinelim böyle kaba olarak Müracaat edelim Evet, genel olarak Geçen haftaki derslerine işledik Abdülkadir Şöyle bir anlat Geçen haftaki dersin genel mantığını bir anlat. Sesli olarak biraz. Allah'ım hamdolsun, Resulü'ne salat ve selam olsun. Geçen derste e, müellifi ilk önce takmıştık. Yani kitabın müellifini. Kitabın ismini üzerinde biraz durmuştuk. İbn-i hayatından sonra kitabın is isminin üzerinde biraz dur. Ne kitabın ismi? Kitabın ismi El Kavaidul Musla fi sıfatillahi ve esmaihil husna. Evet. Peki, eee Musla. Kaide ne? Kaide m ee, külli ee, bir değerdir. Külli bir değerdir yani. Evet. Çünkü bu külli değeri biz bir şeylere uyguluyorduk. Neydi onlar? Küll külli değeri cüzlere uyguluyorduk. Cüzlere uygularız. Evet. Mesela Örnek vermiştik. Demiştik ki mesela e, Eşyada asla olan ibahadır. Evet. mi? Sonra bunu tutup eşyalara uygulardık. Müzakır, değil mi? Evet. Peki Kavaidül musla Peki musla ne? Musla Yani güzel demek. En güzel demek. Evet. Arapçada. Lugavi olarak. Müzekker bir kelime mühennesi mi? Müzekker. Mühendis. Tabii mühendis. Neyin müennesi? Emser. Emser. Güzel emseni mühendisi. O zaman Kabaidül Musla en güzel kaydeler. Kaydeler. Neydi? Fi esma fi ve esma ir. ism-i sıfatlarında. hoşuna. Ee, bir insan Allah azze ve celle'yi kendi zatının hak ettiği yani Allah'ın kendi zatının hak ettiği şekilde Allah'ı övebilir mi? Veya Allah'a ibadet edebilir mi? Yapamaz, övemez. Sebep. Çünkü biz Allah'ın isim ve sıfatlarının hepsini bilmiyoruz. Evet. Bildiklerimizde ancak onu övebiliriz. Evet. Ve isim sıfatlar da Allah Azze ve Celle'yi övmede bir yol olduğu için evet. o yolun bir kısmı bize gizli. Nevi Salim'in dediği gibi duasında ne? Ya Rabbi senin gaybiminde gizlediğin isimlerinden de senden istiyor diyordu değil mi? Duasında. Evet. Evet. Başka geçen hafta ne işledik? Böyle başka neler değinmiştik geçen hafta? Tevhidin üç kısmından tevhidi e, isim sıfat kısmını işleyeceğimiz söyledik değil mi? Evet. İsim sıfat kısmını işleyeceğimizi söyledik. Ayrıca tevhidin iki ayrıldı. Bilgi tevhidi, ameli tevhidi. Evet. Bilgi. Peki bilgi, bilgi tevhidin içinde ne vardı? İsim sıfat. Üç tevhidin hangi kısmı var? Esma sıfat, rububiyet. Esma sıfat ve rububiyet. İkinci kısmında? İkinci kısmında ibadettir yani. yani neydi yani bu ibadet tevhidi? Am Amel e. O iki kısma böldüğünde hangisiydi? Tevhidul ilmi mi ameli mi? Ameli. Ameli. Evet. Yani çünkü onunla amel ediyorsun. Peki duayı ikiye bölmüştük. Duaul istek ve duaul ibadet. Duaul dua, ibadet ve duaul mes'ele. Mes'ele. İstek Türkçesi. <gülüyor> mes'ele. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mes'ele onlar açısı. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> i̇stek duası ve ibadet. Peki istek e, ibadet duasına bir örnek ver. Namaz kurmak. Mesela oruç <gülüyor> tutmak. Evet. İstek duası işte. En nice. Ya Rahman, Rahim evet. bana merhamet eylemesi. Değil mi? Evet. evet. Ya Gaffarur Rahim günahlarımı bağışla gibi. Evet. Bir de şeyi Allah'ın sıfatlarıyla dua edilir ama sıfatla Allah'a dua edilmez. Evet. Allah'ın şey sıfatlarıyla yani. dua edilir ama sıfata dua edilmez. Evet. Yani sıfatlarıyla istenir ama sıfattan İstenmez. istenmez. Bak burası çok sıfatlarıyla isim çünkü neden teves biz tevesülü e, meşru olan tevesüller arasında Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatlarıyla tevesül etmek vardı diyorduk değil mi? Evet. O zaman diyoruz ki Allah'ın isimleriyle ve sıfatlarıyla e, istenir. Allah'ın ismine de dua edilir çünkü Allah'ın isim ismini ettiğin zaman Allah'ın e, yani e, mutabakat olarak zatına delaletler. yani Allah'tır. Hı. Tamam mı? O zaman Allah Azze ve Celle'nin biz e, e, direk Ya Rahman bize merhamet et diyebiliriz ama Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının herhangi birisine yönelip direkt o sıfattan isteyemeyiz. Mesela Ey Allah'ın rahmeti beni bağışla, Ey Allah'ın rahmeti bana rahmet et diyemeyiz. Hı. Ama şöyle deriz sıfatı zikrederek, araya koyarak e, Ey Rahman olan Allah mesela Ya Rahman Hı. bana merhamet eyle deriz. Hı. Hangisinde? Allah'ın sıfatında mı? O gelecek inşallah. Bir kayda var. Delaletü tadamım, delaletü mutabaka, delaletü iltizam. Onu fıkh etmediğin sürece tam olarak neden şirk idrakına varamazsın. Tamam Kısaca sana şöyle söyleyebilirim: Allah'ın el sıfatı, Allah'ın göz sıfatı mıdır? Yok. Değildir. E peki sen ele ettiğin zaman Allah'a mı ediyorsun? Dua? Ey evet, Allah'ın eli bana yardım et. Ey Allah'ın eli bana şifa ver. Ey Allah'ın eli bana rızık ver. Yani Allah'ın bir sıfatına sebebi. Al yani. O zaman bizzat bir sıfatına der. Şimdi kendine veya sıfatına sıfat Allah mıdır, Allah sıfat mıdır? O ayrı bir bak. Ama sen gözle, gözle, Allah'ın göz sıfatıyla el sıfatı ayrı şeyler mi? Ayrı. ayrı şeyler evet. Gene man olarak ayrı şeyler ama zata delalet etmesi noktasında bir zata delalet ediyor. Hı. O peki sen Allah'ın elinden istediğin zaman Allah'tan istiyor musun? Direkt. İşte çünkü elle bir kere göz ayrı. Sen sadece el iziklettin. Oradan düşün bir kere Allah'tan istemediğini tam olarak. Hı. Anladın mı? Orada bir ince nokta var yani. Hı. Orası gelecek inşallah. Tamam mı? Evet. İnşallah bugünkü dersimiz ilk kaydı. Hı. İşte bunda bundan sonra artık eee bütün bu gelecek olan kaydelerin tek tek ezberlenmesi lazım. Esmerler Hüsna diye bir şey olur. Esmeyle teala husna. Bak oraya, orada başlık olacak. Tamam. Bundan sonra inşallah e, çok dikkat etmen lazım. Tamam. Ezberlemen lazım kaydeleri. Mesela şimdi burada başlık atmış. Asma, Esmaullahi Teala Kulluha husna. Şimdi burada Allah Azze ve isimlerinin Hepsi güzeldir. Bunu bir kere ezberleyeceksin. Bu birinci kaide. Esmaullahi Teala Kulluha Hosna tamam. evet. Bismillah El-Kaidetul Ula Başlıyor inşallah. Birinci kaide. İlk kaidemiz bugün. İbn-i Husaynirrahimullah diyor ki El-Kaidetul Ula Birinci kaide. İsmi Allah Teala, kulu husna. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin hepsi güzeldir. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin hepsi güzeldir. Husna, güzel. Şimdi burada husna kelimesi güzel manasına gelen husna kelimesi Ahsen'in müennesidir. Hasen'in müennesi değil. Önce onu anlayalım. Hasan güzel demek. Ahsen ne demek? Çok, tamam. En güzel. En güzel. Husna. Hasan'ın müennesi değil. Ahsen'ın müennesi. Tamam Heh. En güzel isimler Allah'ındır. Tamam O zaman diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri nedir? Güzel. güzel. Güzeldir. Bundan dolayı alimler isimlerle haberleri ayırmıştır birbirinden. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli. Şimdi bazen mana hak olduktan sonra Allah Azze ve Celle hakkında Allah'ın sıfatı veya ismi olmasa dahi ondan bazı şeylerle haber verebiliriz. Mesela biz Türkçe'de kullanıyoruz çok. Allah işte kullarını acır. Mesela örnek. Doğru mu bu? Doğru. Peki hani Allah'ın acıma sıfatı Kur'an'da sünnette? Hiç düşündük mü biz bunu? Selefi bidat ehli. Ehli sünnet muhtezile cehmi. Hepimiz kullanıyoruz. Hiç düşündük mü biz nasıl Allah acır diyebiliriz? Hani acıma sıfatı? Hiç düşündün mü bunu? Şey Kimse düşünmez bunu. Hı. Şimdi sebebi gelecek birazdan. Mesela Allah şirket tolerans tanımaz deriz biz mesela. Kullanırız örnek misalen. Hani Allah'ın nerede tolerans sıfatı Kuran sünnette? Tolerans tanımama sıfatı nerede Allah'ın? Deriz ki Allah işte kullarına karşı naziktir mesela. Hani nazik sıfatı Allah'ın? Anlatabiliyor muyum? Hani nazik sıfatı Allah'ın? Çok kullanırız. Yani düşünsen yüzlerce, yüzlerce örnek verebiliriz. Allah'ın sıfatı olmadığı halde biz Allah'tan, Allah'a onu vererek Allah'tan bahsediyoruz. Ama dikkat et. Biz Allah'a onu söylerken, bak. Mesela Allah acır dediğimiz zaman. Biz bunu Allah'tan haber veriyoruz. Bak ismine ne dedim? Haber. Sıfat demedim, dikkat et. Haberle sıfat ayrı şeylerdir. Burası çok önemli. O yüzden Ehli Sünnet ve Cemaat diyor ki Allah eğer mana bahtlu olmadıktan sonra ve sıfat veya isim kabul etmediğin müddetçe Allah'tan haber verebilirsin. Allah'tan haber verebilirsin. Mesela, mesela Allah azze ve celle yaratan mıdır, yapan mıdır mesela? Dümefe al-olimayur et yapandır, yaratandır. Peki sen işte halük yerine saniye diyebilir misin mesela? İki saniyete yapan demek, yaratan demek. Ama nerede Kuranda, Sünnete saniye? Ama diyebilirsin saniye. Ne manada? İsim olarak kabul etmeyeceğim manada Hı. haber. Yani Allah'tan haber verirken böyle bir şeyler anlatıyorsun. Güzel bir e, manalar, içinde batılık olmayan manalarla. Ama her ne kadar böyle olsa da, alimler diyorlar ki, alimler diyorlar ki e, bu haber babını, haber babını çok böyle e, haddini aşmamak lazım. Anlatabiliyor mı? Çok dikkat etmek lazım. Çünkü sen bazen Allah'a yakışır zannettiğin o haber Allah'a yakışmayabilir. Şimdi Allah'ın kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı bütün isim ve sıfatlar Allah'ın kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı bütün isim ve sıfatlar güzeldir. Nasıl ediyor? Neden bir kere güzel? Bir kere Allah kendinden haber veriyor. Değil mi? Allah batıl manayla kendinden haber vermez bir kere. Bu bir. Durum böyle olunca, senin ona haber olarak verdiğin her şey güzel olabilir de olmayabilir de. Çünkü onu Allah kendisine vermemiş. O senin zihninde tasavvur ettiğin, içeriğini güzel zannettiğin bir şey. Ama bu güzel olmayabilir. O yüzden bunda dikkat edeceğiz. O yüzden bunda dikkat edeceğiz. Tamam mı? Buna Yani, ee, ve haber babında ahsenlik yoktur. Hiçbir zaman ahsen olamaz haber babı. Çünkü sen Allah'ın zatını, yani en güzellik diye bir şey olamaz. Senin Allah hakkında verdiğin haberler, yani ismi veya sıfatı dışında, herhangi bir güzel manayla Allah'a verdiğin haber, Allah hakkında bahsettiğin, Allah hakkında haber verdiğin herhangi bir lafız, kesinlikle en güzel lafız olamaz, ahsen olamaz. En büyük deliline bir kere Allah gayb bizim için. Değil mi? Sen gaybden nasıl haber? Yani sen Allah'ın zatının hak ettiği manayı nereden ulaşabilirsin ki? Bu adamın kafir olur bununla. Ben Allah hakkında en sen haber veririm diyen küfre girer. Çünkü ben Allah'ın değerini, mahiyetini o çok iyi biliyorum demektir bu. Bir kere biz Allah'ın sıfatlarının isimlerini bilmiyoruz ki onun değerini anlayalım ve onun değerine yakışır bir şekilde isim verelim. Anlatabiliyor muyum? Yani düşünsene e, hiç ulaşamadığım ve e, sana verilen hani tabiri caizse milyarda bir dahi ilim yok. Değil mi? Ve sen tutacaksın onun Tam böyle diyorsun ki evet bu lafzım tam Allah'ın zatına yüzde yüz yakışıyor. Ben, Allah, ben öyle bir lafız kullanırım ki o lafzım Allah Azze ve Celle'yi zatına yakışır bir şekilde, zatına hak ettiği bir şekilde ben övüyorum. Bu batıl. O yüzden biz diyoruz ki haberle isim arasında fark var. Biz bazen Allah Azze ve Celle'nin zatından haber verebiliriz. Yani e, şu manada kastediyorum. Yani mesela Allah Azze ve Celle işte kullarına acır diyoruz biz mesela. Halbuki acıma sıfatı nerede? Örnek. İşte tolerans tanımak nerede? Yok ama biz bunları mesela ne yapıyoruz bazen? Şey, şey. Kullanıyoruz. Mesela işte e, bak mesela seleflerimizden kullananlar vardır mesela. Mesela e, İbnu Ebi Ya'la gibi mesela, İbnu Teymiye gibi mesela. Mesela ne, de, ne derler Allah kadimdir. Kadim. Şimdi e, kadimin iki manası var. Bir başlangıcı olup, olan, olup da eski olan demektir. Ondan bahsetmiyoruz. Kadimin manalarından bir tanesi başlangıcı olmayan. Bu mana olarak doğru mu? Hmm. Doğru. Kadimin iki manası var. Birincisi başlangıcı olan. Eski. Ama başlangıcı olan. Manalarından bir tanesi de başı olmayan. Peki Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle kadim diyebilir miyiz? Deriz haber babında. Ama bu ismidir veya sıfatıdır babında veremeyiz. Çünkü neden kadimin manası Allah'ta yok mu mana olarak? Var. Yani nedir? Allah'ın bir başlangıcı yok. Biz o zaman kadim demeyiz. Ne deriz? İsim ismi kullanacağımız zaman ne deriz? El-Evvel deriz kadim yerine. Bak mesela ismi. Evvel yani ilk olan. Başlangıcı olmayan. Nebi sallallahu aleyhi dediği gibi Evvelu, leysa entel Evvelu felesa şey. Sen evvelsin senden önce. Bak buraya çok iyi anlamamız lazım. Sen evvelsin senden önce hiçbir şey yok. Yoktur. Ha, o zaman evvel bu isim olarak söyleriz Allah Azze ve Celle. Bak bu geçmiş Kur'an ve sünnette. Ama kadim der miyiz? Kadim. Şimdi sana soru kadim. Kadim başlangıcı olmayan demek. Şimdi Allah kendisine ne Kur'an'da ne de sünnette isim olarak kendisine kadim ismi vermemiştir. Hiçbir nasta bulamazsın. Peki o zaman bu kaydeleri söyledikten sonra sana bir soru soruyorum şimdi. Allah'a kadim diyebilir miyiz diyemez miyiz? Haber Ha, de diyeceksin ki burada tavsile gidilir Değil mi? Değil mi? Eğer isim olarak bahsediyorsan Allah'ın kadim diye bir ismi yok, yok. Haber olarak bahsediyorsan ehl Sünnet haber olarak vermiştir hmm. Bu haber Yani haber babı geniştir hmm. kullanmış bunu. E, Kullanmıştır Ondan önceki selef alimlerimiz de kullanmıştır Mesela İmam Tahavi hmm. İmam Tahavi mesela bak kadim demiştir Allah haber Ama Ehl-i on onlara bir Yani bazı alimler burada İmam Tahavi'ye istedirak etmişlerdir Demişlerdir ki İmam Tahavi için İmam Tahavi burada net kastını söylememiş eğer isim, isim kastediyorsa İmam Tahavi burada hataya düşmüştür. Ama haber kastediyorsa İmam Tahavi tamam bir şey diyemeyiz ona. Hmm. Tamam? Or, çünkü orada demiyor ben kadimden kastım şu şu falan. Ama İbn Teymiyye beyan eder mesela. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Ala kulli hal. Hmm. O yüzden biz diyoruz ki hmm. haber haber babı dahi e, yani böyle çok işte har vurup harman savuracakmışçasına böyle söyleneceğin bir şey. Dikkatli olmak lazım. Çünkü bazen sen bir kelime zikredersin. O Allah hakkında hoş bir kelime olmayabilir. Sen onu hoş zannediyorsundur ama hoş bir kelime olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Hoş bir kelime olmayabilir. Mesela haşa. diyorsun ki yakışıklı. Şimdi yakışıklı güzel bir kelime. Anlatabiliyor muyum ama biz insanların zihninde yakışıklı dediğimiz zaman ne kastedilir? Adam böyle eli kaşık güzel değil mi? Böyle bir insan kastedilir. Ki Allah Azze ve Celle mahlukata benzemez ki. Bak dikkat et. Mahlukata hiç benzemez ki ona yakışıklı diyesin yani neyin ismiyle yakışıklı olacak yani yakışıklı kelime zaten Allah'a şey kalır yani basit kalır zaten bu bir ikincisi ama yakışıklı diye bir sıfat olsa da, yani bu şimdi sıfat kelime... babında sıfat babında demiyoruz tamam mı evet. diyemeyiz buna Allah'a yakışıklı evet. anlatabiliyor muyum diyemeyiz Allah Azze ve Celle. yani böyle bir şey diyemeyiz ama mesela geçmişte bizim alimlerimizin kullandığı bazı haber babında şeyler var ve bunları bidat elinden de pek şey yapan olmamıştır mesela. Hmm. Yeren olmamıştır. Mesela vacibül vücut denmiştir Allah'a. Hmm. Mesela vacibül vücut denmiştir. Varlığı haber mi? Yani varlığı zorunlu olan. Yani varlığının ol, olmaması diye bir şeyin söz konusu olmadığı bir varlık. Hmm. Tamam mı? ha Bunu dersin ama haber bağında bunu söyleyebilirsin en fazla. İşte bu Allah'ın ismidir, bu sıfatıdır bu şekilde... Söyleyemezsin, tamam mı? O yüzden diyoruz ki, yani sıfatlarla e, isimler arasında şöyle bir fark vardır. Şey, sıfatlarla isimler diyorum. E, isimlerle haberler, i̇sim, isim sıfatlarla haberler arasında şöyle bir fark vardır. Şimdi sen Allah'tan hasen bir şekilde haber verebilirsin en fazla. Yani güzel bir şekilde. Onun ötesine geçemezsin, istediğin kadar kendini zorla. Ama isim ve sıfatlarda ehsen şekilde haber verebilirsin. Yani en güzel şekilde. Çünkü neden? Onu kendi Allah, kendi zatıyla isimlendirmiştir bunu. Yani mesela Allah kendisini alim demiş, rahman demiş, rahim demiş. Sen alim dedin, rahman dedin, rahim dedin. Allah'a en güzel isimleriyle ne yaptın? En güzel isimlerini ne yaptın? Telaffuz ettin, dua ettin onunla. Ama haberde istediğin kadar kendini zorla, hasenin üstüne çıkamazsın. Güzel. Bak, bir güzel bir de en güzel. Onları ayıralım. Şimdi Allah Kur'an'dan ne diyor? Lillahil İsmah Alhusn'e en güzel isimler Allah'ındır. Demek ki bir şey iki ayrı olur. Ya Hasan'dır ya da Ahsen. Yani ya güzeldir ya da en güzeldir. Şimdi madem ki isimler sadece en güzel, o zaman geriye ne kaldı? Hasan kaldı, güzel. O zaman senin haber vereceğin en son nokta, en en çok başarabileceğin Allah'tan güzel haber vermektir. O kadar. Onu Ahsen en güzel haberi veremezsin. Onu ancak Allah bilir kendi zatını. Kendi zatından en güzel şekilde haber verebilsin. Evet. Haber versin. Anlatabiliyor muyum? O yüzden haberli isimler bak haberle isim arasında böyle bir fark var. Çok önemli. Tamam mı? Bir bir isim. Diyoruz ki e, bu, bu Hasan Ahsen noktasında mı? Ya haberli, Şimdi Allah, Allah Azze ve Celle'nin bir fark var. E, şimdi e, şöyle bir, büyük bir fark var. Bir kere Allah Azze ve Celle'nin e, kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerin hepsi ahşendir, en güzel. Ama senin haber verirken varabileceğin en son nokta, başarabileceğin en son nokta Hasan olarak haber vermektir. Güzel, en güzel değil bak, en güzeli veremezsin. Allah'ın zatını sen nasıl ulaşabileceksin ki zatının değerini, e, ilim olarak nasıl ulaşabileceksin ki? Nabi Hasan bile ulaşamamış. Çünkü Allah Azze ve Celle kendi gay biliminde bir sürü şey gizlemiş. Tamam. Şimdi bunlar daha açılımı gelecek ileride inşallah. Bunu şimdilik böyle bil. Tamam yazdın mı? Ha. O, ve o zaman Allah Azze ve Celle'nin is, e, isimlerini zikrettiğimiz zaman... O otomatikman hangi vermiş oluruz? Eğer kendi isimlerini bizzat yani. istik ederken eh, en güzel isimlerini vermiş oluruz. Hasan diye bir şey yok Allah'ın isimlerinde. <gülüyor> tamam mı? diye bir şey yok. Yani güzel diye bir şey yok. En güzel vardır. Mükemmellik yani. Evet. Şimdi. E, diyoruz ki, bundan dolayı İbni Kayyim da zaten <gülüyor> demiştir ki, Allah, e, bura, hiç, hiçbir kimsede, hiçbir varlıkta, Allah dışındaki hiçbir varlıkta varlığın isimlerinde ahseniyet yoktur. Hmm. Yani en güzellik diye bir şey yoktur. Çünkü Kur'an'a ters bu. En güzel isimler kimindir? Allah'ın. Hmm. Hatta burada hususiyet var. Sadece Allah'ındır. Yani. İllâhil esmâül husnâ. Tamam Arap Alabdül Edebiyatı'nda da burada baktığımız zaman hususiyet var yani. Hmm. Tamam evet. Ve diyoruz ki, şimdi çok önemli şeylerden bir tanesi. Diyoruz ki bu isimler bu isimler Yani Allah Azze ve Celle'nin bu isimleri Eş anlamlılarıyla Tefsir edilemez Yani mesela diyelim ki işte kırmızının diyelim ki eş anlamlısı ne? Al deriz. Beyazın ak deriz mesela Hı. Tamam mı? Nuradif yani eş anlamlısı Hı. Allah Azze ve Celle'nin Bu isimlerini Herhangi bir ismi eş anlamlısıyla tefsir edemeyiz Yani mesela düşün Allah Azze ve Celle'nin işte Halik mesela örnek, Halik yaratan, diyorsun ki bunun eş anlamlısı sânih, o zaman Halik sânih demektir diyemeyiz. Eğer çünkü sen Halik yaratan sânihtır desen, e ne farkı kaldı? Sen o zaman sânihte... Yaratılanla Yok, o değil, değil sânihte en güzel olmuş oldu eğer eş anlamlıysa. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Ha, o yüzden eş anlamlıları diye bir şey olamaz tefsir edilemez onunla Eşi olamaz ki zaten. Eş, e, mana olarak da eş anlamları tefsir edilemez Hı. tamam mı? Hı. çünkü eğer bir şey arasında yani iki şey az, arasında fazilet varsa bak bunun en büyük delili iki şey arasında fazilet varsa hani mesela ne gibi güzel ve en güzel diye hasen ve ahsen diye biz neyi ispatladık az önce ahsenlik sadece kime has? Allah'a peki madem ki ahsenlik Allah'a has e, Allah'ın isimleri de belli mi? Belli. Onun dışındakilerini sen ne kadar eş anlamlı görürsen gör, onlar hasen olacaktır değil mi? Peki hasen nasıl ahsenin eş anlamlısı olabilir? Hmm. Güzel nasıl en güzelin eş anlamlısı olabilir? Hmm. Olamaz. Güzel en güzelin eş anlamlısı hiçbir zaman olamaz. O yüzden e, hiçbir zaman eğer bir şey hasen ve bir şey de ahsense yani bir şey güzel ve diğer şey de en güzelse Bak bir şey güzel ve diğer şey en güzelse hiçbir zaman arasında eşitlik diye bir söz konusu otomatikmen iptal olmuş olur zaten. Otomatikmen. Tamam mı? Evet. Ha o zaman madem ki alimler şunu söylüyor. Madem ki o zaman burada belli oldu Allah Azze ve Celle'nin isimleri eş anlamlarıyla tefsir edilemez. Yani bu yani sen bir isim zikrediyorsun ve onun Başka bir eş anlamlısını zikrediyorsun Diyorsun ki Allah'ın bu ismi bu ismidir işte Hani mota mot Dengede tutamazsın Eşitleyemezsin onu Çünkü aralarında Ahsen ve Hasen var En fazla yapabileceğin O isimleri tefsir etmek için ona yakın olan Tamam mı? Manaları böyle zikredersin Dersin mesela işte e, Halik mesela işte Mesela Saniye nasıl bir şey yapar işte Halik de mesela ona yakın bir manadır Gibilerinden böyle mesela tamam mı? Anca böyle hani o, onu yaklaştırıcı O manaya seni böyle bir nebze bir adım yaklaştıracak Kelimelerle anca ifade edebilirsin Yoksa bu bunun orijinal manasıdır Eşit manasıdır diyemezsin yani. hmm. Anlatabiliyor muyum Evet Mesela Allah Azze ve Cilin isimlerinden Bir tanesi ne? <gülüyor> es <-Samiya. gülüyor> Bir tanesi ne? El-Basir semi duyan Basir Gören <gülüyor> Şimdi Sami'e ney peki Sami'ete duyan Değil mi Sami'te duyan, semi'te duyan, sami'te duyan Sen diyemezsin semi, sami'tir Anladın mı? Peki basir ney? Gören, basir o da gören Sen diyemezsin basir basir'dir Tamam mı? Sen diyemezsin basir basir'dir Çünkü Allah Azze ve Celle kendisine basir demiştir Basir dememiştir Semi'e demiştir, sami'e dememiştir Zaten Arap dili edebiyatında dahi Şey farkı var yani Mübalağa farkı var zaten. <Gülüyor> evet. Tamam Mesela Allah Azze ve Celle'nin e, mesela en güzel örnek. Şimdi eş anlamlı diyoruz ya. Mesela Kerim ney? Cömert. Cömert diyelim mesela. Veren değil mi? Mesela böyle veren, karşı tarafa böyle bol bol, bol, bol veren, cevat mesela. Cömert. De diye mesela biz tercüme ediyoruz değil mi? Genelde. Peki, munfik ney? El Munfik, o da infak eden veren. Sen diyemezsin El Kerim, Allah'ın Kerim ismi El Munfik'tir. Mutamat aynıdır. Bak örnek mesela. Anladın mı? Şimdi Munfik veren. Ama Kur'an ve sünnette Allah'ın Munfik diye bir ismi yok. Kerim, o da işte veren diyelim. Yani e, ikram eden yani. Tamam, mı? ikram eden yani. Cevat, cömert olan. Sen diyemezsin buradaki Kerim veya Cevat, bunun eş anlamlısı. Yani bu e, bunun tam karşılığı munfiktir yani infak eden karşı tarafa diyemezsin. Yoksa tersin mi? Tersini mi acaba düşünüyorum öyle olmazdı Yok kerim diyemez şey e, munfik ha pardon munfik evet. kerimdir diyemezsin evet. tamam hani infak eden kerimdir diyemezsin yani evet. Allah'ın kerim mi vardır ha ama diyelim ki kerim karşı taraf bilmiyor tamam mı? Sen ona de anlatmak için tamam mı? Ama eş anlamlıdır demek, görme, demek, görme. Demek. Aa, an, anlatmak için iç, içeriğini anlatmak için işte munfik mesela bu kelimeleri kullanırsın ama haber babında, isim babında değil, değil. sıfat babında değil. değil bunu ayırt etmemiz lazım tamam mı? Evet çünkü neden? Bir kere Allah Azze ve Celle'nin zaten isimleri nedir? tevkifidir, dondurulmuştur değil mi? Allah Azze ve Celle'nin isimleri tevkifidir çok önemli dondurulmuştur. Dilin kendisi zaten. Madem ki dondurulmuş, o zaman semi'eten sami' ismini türetemezsin. Böyle bir şey olmaz. Hmm. Semi' duyan, sami'tir duyan. Ama sen tutup diyemezsin semi, semi, semi var burada duyan ben bir de sami' türetim diyemezsin bunu. Tevkifi dondurulmuş bir şey türetilmez zaten. Antabilir mi? Evet. He, Şeyh Uzeymin'in kaldığı yerden devam edelim. Ne dedi? El kayide ula. Birinci kayda esma Allah itaala kullu Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin hepsi nedir? Güzeldir. Ey baliyatun fil husni gayetehu. Yani güzellikte en son nokta. Üzerinde bir şey yok. Eksilme diye bir şey yok. Tamam? En son noktadır. En güzel yani. Allahü Teala, Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: "Wilillahi l-asmaul husna." Araf suresi kaç? 180. Ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? En güzel isimler kimindir? Allah'ındır. En güzel isimler Allah'ındır. Şimdi, şimdi burada bir nokta var. Şimdi. En güzel isimler Allah'ındır diyoruz. Biz bundan ne anlamamız lazım? Yani işte mesela Sa, e, Semi, Basir bunlar kulağa çok hoş geliyor. Ne kadar güzel bak Semi dedik ne kadar kulağıma hoş geldi. Rahman ne kadar? Bu manada mı? Değil bu. Aksi halde eğer bu manada olsa kulağa hoş gelme manasında olsa o zaman Allah'tan gayrı da e, insanların ahsen ismi olabilir. Mesela Nebi Saselem'e rahim demiyor mu? Ne diyor. O zaman Nebi Saselem ismi de en güzel isim oldu. Allah'la eşit oldu haşa. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bazıları mesela değil mi? Bazıları mesela kullar hakkında isim olarak sadece kullanılmıştır. Değil mi? E kullanılmıştır. Eğer Allah'ın isimlerinin güzelliğinden maksat kulağa hoş gelen bir şey olsa Allah'la bir sürü ortak olur. Peki madem ki güzel isimler Allah'a has. Bu güzel isimler Allah'a hassa nasıl mahlukatlarda da bu var? O zaman burada Allah'a haslık diye bir şey kalmadı. O zaman bunu iyi anlamamız lazım. Arasında fark var. Bunu iyi anlamamız lazım. Neden? Şimdi Allah Azze ve Celle'nin Rahim ismi var. Kulda da var mı Rahim ismi? Var. var. Aynı mı? Değil. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin, bak burası işte e, işin kalbi. Buraya çok iyi anladım. Bütün isimleri bir sıfata delalet eder. Allah'ın bütün, Allah bütün isimleri bir sıfata delalet eder. Hı. Mesela Rahim, rahmet sıfatına. Gafur, mağfiret sıfatına. Hı. Rezzak, rızık sıfatına. Hı. Yani Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi nedir? Alim, bilen. Ama bilme sıfatı var mı onda? Var. var. Rahman, Merhamet eden. Merhamet ediyor mu? Var mı sıfat? Evet. Var. Rezzak. Rızık veren. Peki Allah Azze ve Celle Rezzak, rızık veren. Sadece ismi rızık verenden mi ibaret yoksa rızık da veriyor mu? Evet. Veriyor. Ama kullarda bu her zaman olmayabilir. Mesela Muhammed diyorsun bir çocuğa. Ne demek Muhammed? Övülen. Ama o çocuk övülmeyebilir değil mi? Ne anası babası tarafından, ne ailesi tarafından ne çevresi tarafından, ne toplum tarafından değil mi? Yerilen, övülen değil de bilakis yerilen bir çocuk da olabilir o. O sıfat onda bulunmayabilir, değil mi? Mesela Rahim, merhamet eden. Ama o, o Rahim denen kişi mesela, zalim olabilir. Burada bir kaide var efendim. Ee, zalim olabilir o çocuk. Ama sıfat bile bulunsa o çocukta, sıfat bile bulunsa o çocukta, mesela Rahim diye bir çocuk düşün. Hakikaten merhametli bir çocuk. Peki bu Allah Azze ve Celle merhametli, nasıl bir ölçü var? Kefeye konmaz bile Bu batıl bir kıyas yani Yani kefeye kon, konmaz bile Ha şu manada söylersin Kefeye konmazdan maksat Dersin Allah bundan daha hayırlıdır Allah bundan daha e, güçlüdür Bu manada söylersin Anladın mı ama bunu kıyaslamak için değil yani Misal vermek için Bir kıyasıl evlayı kullanabiliriz Allah hakkında o gelecek zaten yeri geldiğinde Tamam mı Ona şimdi girmiyoruz Anlatabiliyor muyum Burayı anladık o yüzden Allah Azze ve Zil'in bütün isimleri güzel. Her ismi bir sıfata delalet eder. Ama her sıfatı bir isme delalet edecek diye bir şart söz konusu değildir. Bak Allah'ın her ismi bir sıfata delalet eder. Ama her sıfatı bir isme delalet edecek diye bir mecburiyet söz konusu değil. Mesela ilim, alim ismi ilim sıfatına. Rezzak ismi rızık sıfatına. Metin ismi metanet sıfatına. Ee, işte gafur ismi mağfiret sıfatına. Basir ismi basar sıfatına. Semir ismi semet sıfatına. Delalet eder. Bak her isimde ne var? Bir sıfat var. Ama her sıfat bir isim olacak diye, bir isme de, bir isim olacak diye ve ondan e, isme delalet edecek diye bir kayda yok. Ama o Mutabakat o babında. Yok ama Bak mesela Allah Azze ve Celle istiva sıfatı var arşın üzerine. Ama Allah Azze ve Celle istiva diye bir ismi yok. Yani müstevi diye bir ismi yok. Allah Azze ve Celle'nin el diye bir el sıfatı var ama el diye bir ismi yok. Göz sıfatı var. Göz diye bir ismi yok. O zaman her sıfatı bir isme delalet edecek diye bir şartiyet söz konusu değil, değil hiçbir zaman. Her isim bir her mesela her Allah Azze ve Celle yani, e, yani mesela ne dedik? Neden Allah Azze ve Celle'nin isimleri en güzel? İşte buradan anlayabiliyoruz değil mi? Her ismi bir sıfata delalet ediyor. Ve o delalet ettiği sıfat en kemal sıfat. Yani en son nokta. Azalma veya eksilme diye bir şey yok hiç, Allah'ın hiçbir sıfatında. Azalma, eksilme diye bir şey söz konusu değil Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatlarında. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Allah Azze ve Celle'nin isimleri en güzeldir. Aksi halde Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin bir kısmı mahlukatta da var. Ama diyebilir miyiz, o, o, madem ki o mahlukatta da Allah'ın böyle böyle isimleri var, o zaman o mahlukatın ismi de en güzel isimdir. Tamam mı? Ki bu batıl. Tamam mı? Mesela Allah, e, Allah Azze ve Celle'nin isimleri bir sıfata delalet eder ve o sıfatların hiçbirinde nakıslık diye, eksiklik diye bir söz konusu değil. Bu yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne diyor? Lillahil meselül Ala En güzel vasıflar, misaller kimindir? Allah'ındır. In. Allah bak şimdi bu ayet neye delalet etti? Şimdi bak, Allah Azze ve Celle'nin bütün genel, genel sıfatları güzel mi? Güzel. Kemal derecesinde mi? Kemaldir. Kemaldir, Kemaldir ekmeldir yani. Ekmel, yani. Peki, madem ki Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatları ekmel, delil ne? Mesela bu ayet, Lillahil الْاَسْمَعُ Husna En güzel isimler Allah'ındır. Sen dersin ki ya ayette en güzel isimler Allah'ındır diyor. Sıfatlar Allah'ındır demiyor ki. Biz ne deriz cevap olarak? Her isim bir sıfata evet. delalet ediyor. O zaman buradan e, böyle bir bağlantı var sıfatla bu ayetin. Bizzat sıfatların en güzel olduğuna dair da ayet var. Mesela Nahl suresinde lillahil meselül a'la diyor Allah. En güzel misaller yani en güzel vasıflar sıfatlar kimindir? Allah'ındır. Allah Misaller. Misal. Yani sıfat. En güzel misaller Allah'ındır. Yani sen hangi hangi misali verirsen ver o o Allah'ın el misali mesela. Bütün en güzel misaller, en güzel sıfatlar kimindir? Allah'ındır ve hiçbir eksiklik bulunmaz, tamam mı? Şimdi devam ederiz Şeyh Hüseyin'den. <gülüyor> Diyor ki ve zâlike çünkü li'annahâ mutadamminetun lisifât. Çünkü bu isimler, mutadamminatun nedir? لِسِفَاتٍ Lis, e, Kamiletin Kamil sıfatlara delalet eder. Allah'a Celle'nin bütün isimleri neye? Kamil sıfatlara delalet eder. لَا نَقْسَ ف۪يهَا بِوَجْهِنِ مِنَ الْوُجُوهِ Hiçbir yönden bunun bir eksikliği bulunmamaktadır. Hiçbir yönden eksikliği yoktur bu sıfatların. La اِحْتِمَالًا وَلَا تَقْدِيرًا Ne ihtimal olarak ne de takdir olarak. Şimdi bu ihtimalen takdiren kelimesinde böyle biraz zorlanılmış. Ne kastediyor burada İbnü'seymîn? Bak sen Türkçe bile anlasan, Türkçe bile söylesem zorluk çekersin anlamayı. Ee, mesela başa alalım cümleyi. Diyor ki Allah'ın bütün isimleri güzeldir ayetini söyledikten sonra diyor ki ve zeleke çünkü li'enneha mutadammine tun lisifatin kamiletin. Çünkü bu isimler kemal sıfata delalet eder. Kapsar. La naqsa fiha bi vechen min Hiçbir yönden bunun bir eksikliği Yok. Bulunmamakta. La ihtimalen ve la takdiren. Ne ihtimal olarak ne de takdir olarak. Şimdi şu. Ne, La ihtimalen fil lafız ekliyoruz. La ihtimalen fil lafız ve la takdiren fil ma'na zihni. Alimler günümüzde mesela şerh eden alimler. Mesela bunlardan bir tanesi kamilatil kevari. Geçen hafta bahsettiğimiz kadın. Hmm. Bunu bu şekilde açıklıyor. Çok dehşet. Şeyh İbrahim Ruhili de bu şekilde açıklıyor. Hmm. Yani ne ihtimal olarak ne lafızda ihtimal olarak ne de senin zihnindeki, manadaki bir ihtimal olarak kesinlikle hiçbir hmm. eksiklik taşımaz. Hmm. Şimdi bazen lafız, şey, şimdi bak, bak şimdi. Bazen lafız başlı başına bir eksiklik delalet edebilir. Lafız. Mesela dersin ki, mesela abdur dersin ki bir çocuğa mesela sen köpekten daha güzelsin. Bak şimdi. Sen köpekten daha güzelsin. Şimdi ben sana güzelsin dediğimde Mesela bir insana güzelsin dediğimde ben. Bu hoş bir lafız değil mi? Hoş bir lafız. Şimdi aynı lafızı bir siyakta kullanıyorum. Bir cümlede. Sen köpekten daha güzelsin. Bu, bunda bir eksiklik var değil mi manu olarak? Hoş olmayan bir nokta var. Değil mi? Yani şimdi... Hoş olmayan... Halbuki bak aynı kelimeyi az önce güzel dedik ama şimdi aynı kelimenin değeri düştü. Neden? Çünkü sen öyle bir lafız kullandın ki, öyle bir lafız kullandın ki, o lafız, o güzel olan kelime var ya, onun değerini düşürdü. Mesela sen işte şu bebekten var ya, daha, şu bebekten daha güçlüsün. Harika güçlü kelimesi güzel. Desem ki sen güçlü bir adamsın, bu normalde güzel değil mi? Desem ki sen var ya şu beşteki bebekten bile daha güçlü. Neden? Çünkü seni mukarene ettiğimiz, kıyasladığımız şeyle ne oldu bu? Değerin düştü. Şairin dediği gibi, mesela nasıl diyordu? He... Ela ala tara in es-seif amza min el ala tara in in es-seif ala tara in es-seif yenqus qadrahu iza qila amza min el hasa Görmüyor musun sen e, kılca şöyle dediğinde nasıl değerini düşürüyorsun? Ey kılıç sen tahtadan bile daha keskinsin. Şair öyle der. Araplar bile bu lafızlardan bunu anlarlardı geçmişti Ve şiir yapmış. Diyor ki görmüyor musun kılca dediğinde şu, şöyle dediğinde kılıcın değerini nasıl düşürüyorsun? Ey kılıç, sen şu tahtadan bile daha keskinsin. ne kıyasladığın şeye bak. Yani Allah azze ve celle'nin isimlerinde ne lafız olarak isim ve ne lafız olarak ihtimalen dediği bu. İhtimalen fil lafız. Yani le, ne lafızda böyle bir ihtimal var, eksiklik ihtimali var. Lafzı da kamil. Çünkü kullanan Allah. Ki Allah'ın kelamı ne de ne de senin zihnindeki mana hani el dediğin zaman işte alim dediğin zaman zihninde bir mana tasavvur ediyorsun ya. Ne de o ma mana noktasında herhangi bir eksikliği var. Hmm. Çünkü bazen bir şeyin lafzen, e, lafzen e, doğrudur ama içindeki manası hoş olmayabilir. Mesela yakışıklı kelimesi güzeldir değil mi? Yakışıklı kelimesi güzeldir ama Allah'a yakışıklı dediğin zaman olmadı bak işte. Halbuki yakışıklı kelimesi lafız olarak güzel değil mi? Hmm. Ama mesela sami kelimesi mesela. Sami'i duyan. Değil mi? E peki Allah duymuyor mu? Sen Allah'a Sami'i dediğin zaman bak lafız olarak güzel değil mi? Sami duyan. Allah da duyuyor. Ama mana olarak Allah'a yakışmadı. Bunu mana olarak verdiğimiz zaman Allah'ın şanına yakışmaz bu. Neden? Çünkü Allah kendisini semi demiştir. O yüzden ihtimalen ve la takdiren dediği bu İbn-i Yani la ihtimalen fil lafız ve la takdiren fil ma'na Allah'ın isimlerinin ne lafızlarında bir eksiklik vardır. Bir noksanlık vardır. Bir böyle değer bir böyle olumsuzluk vardır. Ne de bu lafızların delalet ettiği manada. Bütün bir kemaldir yani. Hepsi kemal. Çünkü lafzı da kullanan Allah, manayı da içine veren Allah. Anlatıyorum. Çünkü Allah çok biz bu Kur'an'ı Arapça indirdik. Manası da içinde zaten. Tamam mı? Örnek veriyor şimdi İbn-i Mesela diyor ki misal-ü Bunun örneği El-Hay. Hay ismi mesela. Misal-ü El-Hay. Bunun misali El-Hay'dir. Mesela Hay ismi. Diri olan. İsmun min esmâillâhi teâlâ. Hay yani diri Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Mutadamminun lil hayâtil kâmiletilleti lem tusbak bi'ademin ve la yelhaku ha zevalun. Bu Allah'ın hay olan ismi kamil bir hayatı yani kendisinden önce yokluğun olmadığı ve kendisine bir zeval gelmeyecek kamil olan olan hayatı içermekte. Tekrar tercüme ediyorum. İsmun min esmaillahi teala. Al hay, diri Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Mutadam minun. Kapsar. Neyi? Lil hayatil kamile. Kamil bir hayatı. En kemal bir hayatı kapsar. Elleti işte o hayat nasıl bir kamil, nasıl bir kamiliyet bu? Lem bir ademin öncesinde yokluk diye bir hayat yok. Yani yokluk diye bir şey yok bu hayatın. Öncesi diye bir şey yok. Öncesinde bir yokluk o hayatın kendisinde bir yokluk olmamış. Ve la yalhaku ve ona zeval de o zevale de uğramaz. Bu hayat zevale de uğramaz. Tamam mı? Bu hayat zevale de uğramaz. Şimdi Kulların isimlerinden bir tanesi de hay değil mi? Hmm. Hay. Şimdi bak. Burada ince bir nokta var Abdülkadir. Şimdi Allah Kur'an'da kendisine hay diyor. Mesela bak e, e, şeye. E, Ayetel Kursiye. Hmm. Hayyul kayyum diyor. Değil mi? O haydır kayyumdur. Peki kullarına da hay diyor mu? diyor? Yuhricul hayye minel meyiti ve yuhricul meyite minel hay. Ölüden diri, diriden ölüyü çıkarır. Bak hay dedi. Kendisine bak. Aynı lafızlar. Elif lamı el hayyu. Dedi kendisine. Bize de dedi mi el hayyu. El hayyu. Bize de dedi el hayyu. Peki arasındaki fark ne? Fark olmak zorunda. Çünkü en kamil kimin? Allah'ın. Allah Şimdi onun hayatıyla bizim hayatımız arasında fark var. Bir kere onun hayatının bir başlangıcı yok. yok. Bizim hayatımızın var. bir başlangıcı var. Onun hayatının sonu yok. yok. Bizim hayatımızın sonu var. var. Peki onun hayatı Hiçbir şeye muhtaç, onun varlığı, hayatı, diri olması hiçbir şeye muhtaç değil. Bilakis zaten hay diyor ya, sonunda da ne diyor? El-kayyum. Kayyum ne demek biliyor musun? Ma kâme bi nefsihi Kendisi hiçbir şeye ihtiyaç duymadan var olan, kaim olan. Hatta diğer bir manası da var. Kulların da kendisiyle ancak kaim olduğu zat demek. Peki, bizim varlığımız bir şeye muhtaç mı? Muhtaç, Allah'a muhtaç. O yüzden e, isimlerde de fark var, sıfatta da fark var. Bak Allah'ın isminde de fark oldu sıfatında, isminde ne gibi bir fark oldu? Bir kere, bir kere en basitlerinden. Sen sen doğmadan o o isim sende yoktu. Hay, anlatabiliyor musun? İki o isim sana verildi, ama Allah'ta böyle bir şey yok. Allah'ın isimleri kadimdir, bir başlangıcı yoktur. Anladın mı? Peki birisi dese ki, e, şimdi biz. Cennete girdiğimiz zaman ebedi bir hayatımız olmayacak mı? Veya cehennemliklerin ebedi bir hayatı olmayacak mı? Al sana kemal bir hayat, sonu olmayan. Kemal ki Ya, evet, cennette. Son olarak söylüyorum, e, ki bak, al işte bu sıfat o zaman e, cennette Allah'ın sıfatı verilmedi mi kullara? Böyle şüphe getirdi sana cehmiye. Çünkü onlar Allah'ın sıfatını iptal ediyorlar. Allah diri de değil diyorlar. Çünkü eğer diri der dersek diyorlar, cennete girdiğinde adam o sıfat verilecek, ebediyet sıfatı verilecek. Hmm. Ona ebediyet sıfatı verilecek okula. O zaman Allah'ın sıfatını mı almış olacak? O yüzden Cihmi diyor ki bırakın biz sıfatları iptal edelim. Bu hastalıktan kurtulmuş oluruz. Hmm. Bu batıl. Neden? Şimdi, başka bir şimdi neden? Şimdi bir kere bu adam bir sürü reddiye var. Ona gitmiyoruz. Sadece bizim mevzumuzla alakalı çok basittir bunun cevabı. Bu cennete giren kişinin verilecek diriliği. Allah'ın diriliğiyle ne gibi bir eşitliği olabilir? Hiçbir anlamda yok. Neden? Çünkü ona dirilik bir kere sonradan verildi. Buradan kaybetti bir kere. Hmm. Ama Allah'ın diriliği sonradan verildi diye bir şey yok. Başlangıcı yok. Ama o adam ebedi dirilik ne zaman verildi? Cennete girdikten sonra verildi. Hmm. Bak görüyor musun? Demek eksikliği var yani bunun. Bir, bir başlangıcı var yani. Hmm. İki. İki. Bak devam ediyorum. İki. O adama verilen dirilik kime muhtaç? Allah'a Allah muhtaç. Ama Allah'ın diriliği hiçbir şeye muhtaç değil. O hayyumdur, kayyumdur. Demek ki onun diriliği kamil bir dirilik değil. Çünkü kamil dirilikte kimseye muhtaç olmamak var. Anladın mı? Kamil bir dirilikte ama o cenneteki adam Allah'a muhtaç o diriliği olması için. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunların söylediği nedir? Batıldır. Bunların söylediği batıldır. Evet. Evet. <gülüyor> O zaman diyoruz ki biz her yaratılmış olan, her yaratılmış kişinin öncesinde bir adem, bir yokluk vardır kendisinde. Ancak Allah Azze ve Celle'nin varlığının bir öncesi yoktur. Bundan dolayı onun hayatı kamildir. Çünkü bir başlangıcı yoktur. Adem onun... Ve aynı şekilde bu başlangıç noktasında, gelecek noktasında bir fena oluculuğu yoktur Allah'ın. Yani yok oluculuğu diye bir şey söz konusu değil. Bundan dolayı zaten huvel evvelü vel ahirudur Allah. Evvel, evvel ve ahirdür Kur'an'daki isimleri. Ne diyor Allah Kur'an'a? Huvel evvelü vel ahiru ve zahirü vel batin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bunları ne yapıyor? Tefsir ediyor bu dört ismi. Diyor ki entel evvel feleyse kavleke şey. Sen evvelsin ve senden ön, senin öncen yoktur. Senden önce bir şey yoktur. Senin öncen yoktur. Ve entel akhir sen sonuncusun sen sen akhirsin. Ve leysa şey senin sonran yoktur. Ve Ve entez zahiru felesa feukake şey sen zahirsin senin üzerinde hiçbir şey yoktur. Hani bunlar ne diyor işte Allah arşının üzerinde bir bulut mu var bilmem ne. Ve entez zahir felesa feukake şey. Sen zahirsin. Senin hiçbir şeyin yok. Allah'ın isimleri dedik evvel ve akhir ve zahir ve batın. Evvel öncesi yok âhir sonrası yok. Zahir açıklarken Nebi Aleyhisselam "Ve zahir feylesa ke şey. Sen zahirsin, senin üzerinde hiçbir şey yok." Hmm. Anladın mı? "Ve batin Sen batinsin feylesa şey. Senden hiçbir şey gizli kalmaz." Anladın mı? Senden hiç bâtının manasında açıkla. "Feylesa şey. Senden öte hiçbir şey yok. Her şey senin iliminde. Her şey senin ilmi altında. Senden öte hiçbir şey olamaz. Hani senden tabir caizse müstakil. Senin tasarrufunda olmayan, bir yerlerde gizli, bilinmeyen, böyle bir şey yok. Her şey senin yönetimin, tasarrufun altındadır. Yani Batın bu. Yani il, ilmi... ilmi, ilmi yani Zahirsin sen, varlık olan. Mevzumuz şey. zaten o değil. Yani ala kulli hal, e, ahiri nasıl anlatıyor? Evvel ve ahir bizi ilgilendiren, bir öncesi veya sonu olmayan. Ama bizde böyle bir şey yok. Öncemiz de var, sonumuz da olacak bu dünyada. Adem. Ebe sadece cennette sonumuz olmayacak, o da ne manada? Allah'a muhtaç olarak. Yine, yine var eksikliğimiz var, var yani. Evet. Yine Allah'a var. Ki eksikliğimizde cennette bir şeyler nefisimiz olacak bizim. Bir şeyler e, arzu edeceğiz. Bir şeye ihtiyacımız bileceğiz. Yemek, içmek. E, hani zevk, al zevk e, almak istediğimiz şeyler olacak. Bak bu da bizim hayatımızın eksikliğine delalet eder. Değil mi? Biz e, bir şeylere muhtaçız. Sonuçta. O yüzden bu Adel cehmiye o yüzden Adem'denmiş o zaman. Ce e, evet. Tamam. Cehmiye, o e, Cehmiye'nin burada söylediği batıl. Şimdi bak bu kaideyi öğrendikten sonra bu kayde isim Allah'ın isimler Allah'ındır ve her isim altında sıfat vardır. Bu kime reddiye hiç düşündün mü? Bir fırkaya reddi Ceh, Cehmiye Cehmiye'den daha çok. Zaten çünkü Cehmiye şöyle reddiye olmaz. Çünkü Cehmiye ya Buradan yaklaşmayacağız. Çünkü Cehmiye zaten isimleri de iptal ediyor ki Cehmiye ile buna yaklaşacağız. Ya. Bu iki fırkaya özelliklerdir. Kime? Eş'ari evet. ve Mu'tezile. Mu'tezile Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin bir kısmını kabul ederler ama derler ki bu isimlerin hiçbiri sıfata delalet etmez. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar Allah alimdir. Evet. Allah bilendir ama bilmez. Yani bilen ismi vardır ama bilmez. Allah'ın gören ismi vardır ama görme gören sıfatı yoktur, yoktur. Allah'ın e, rahman ismi vardır ama rahmet etme sıfatı yoktur sıfatı iptal ediyor e, iptal ediyor, ediyor. E, e, mevzumuz onlar değil Olay, onlar değil mevzumuz eşarilerde ne diyor Allah Azze ve Celle'nin 7 tane veya 8 tane sıfatını ne yapıyorlar kabul. kabul ediyorlar diğerlerini iptal ediyorlar bu onları reddiye Bak, biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle nasıl kendisine rızak diyecek ve rızık verme sıfatı yok Nasıl Allah Azze ve Celle e, Rahman diyecek kendisine rahmet eden sıfatı yok? Ya düşün diyeceksin ki ben Rahman'ım, rahmet edenim ve bende o sıfat yok. Bu Allah Azze ve Celle hakkında batıl bir kelam söylemektir. Allah diyecek ki ben e, gafurum, bağışlayalım ama mağfiret sıfatı yok. Ya bu nasıl olabilir? Ha Onlar bu sıfatları kendi kabul ettiği yedi sıfatlardan bir tanesine döndürüyorlar. Mevzumuz o değil. Bunun, bunun, bu, bu bahislerin asıl e, konusu aslında Tedmuriye Risalesi'nde işlenecek konulardır bunlar. Onlar da Allah nasip ederse geleceğiz zaten. Anladık mı burayı? Bu kitapta bazı yerleri gelecek. Anladık mı bunu? Heh. O yüzden bak diyoruz ki madem ki her isim bir sıfata delalet eder o zaman biz eşarilere sorarız e, mutezileye sorarız Allah'ın isimlerinin güzel olmasının manası ne? Kıyamete kadar doğru bir cevap veremiyorlar biliyor musun? Eğer derlerse ki kulağa hoş geliyor o zaman bu mahlukatlarda da var. Tamam. Evet. Bunu bu şekilde ama biz dediğimiz zaman her isim bir sıfat derhal ediyor. Ne yaptık? Bir kere 99 isim alsa 99 sıfat. Hı. Anladın mı? 99 isim. Yoksa bir sorarız. Allah'ın isimlerinin güzelliği ne demek? Bize anlatın bakalım. Güzel işte, ses kulağa hoş geliyor. Olmuyor işte. Öyle olsa mahlukatlarda da o var eşit oldu ne. Mahlukata da rahim diyoruz. Anladın mı? O yüzden bunların söylediği nedir Bu manada? Batıl. Sonra İbnü'l-Seym'i rahime Allah devam edelim kaldığımız yerden. Mesela diyor ki eee ve la dedikten sonra diyor ki el hayatul mustelzime tule kemal'is sıfat. El hayatul li Mesela Allah Azze ve Celle'nin hayatının kamilliği şöyle sıfatları da içerir, şöyle sıfatları gerektirir. Mesela bir insanın hayatı kamilse o kamil hayat aslında ilim, kudret, seme, basar, duyma sıfatlarını da gerektirir zaten. Düşün ki bir hayat, bir, bir insanda bir hayat var ama onun hayatında, yani bu adamın hayatında şöyle özellikler yok. İşte duyma, görme, bilme, kudret sahibi olma bunların hepsi hayatının değerini ne yapar? Düşürür. O yüzden biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin Hayat sıfatı mesela şu dört sıfatı Gerektirir mecburen. Olmazsa Olmaz. Mesela ilim El ilmu vel kudretu vesem'e vel basar İlim kudretseme basar Bunları gerektirir Aksi halde hayat ne olur? Çünkü hayatın Hayatın hayatın e, Kemaliyetini sağlayacak olmazsa olmaz Şeylerden bir tanesidir bu dört sıfat Mesela bir insan için düşün Bir insan düşün Görmüyor Tamam bu insana sen diri dersin ama diriliğinde bir nakslık vardır. Bu insan duymuyor, bu insan kudret sahibi değil, bu insan bilmiyor. O yüzden biz diyoruz ki hayat neyi gerektirir? Bilmeyi. Allah'ın bilmesini, kudretini, semeni ve basarını gerektirir. Duyma, görme, kudret sahibi ve olması olmasını gerektirir. İbnü Semin devam ediyor diyor ki bu misalün başka bir misal. el <gülüyor> Al alimu. Mesela alim. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi de nedir? Al alim. <gülüyor> İsmun min esma Allah'ın isimlerinden. Bir isimdir. Mutadam minun lil ilmil kamil. Kamil bir ilmi kapsar. Ellezi lam yusbak bi cehlin ve la yelhakuhu nisyan. Ona ne bir cehalet. Onda ne bir cehalet olur. Yani ne öncesinde bir cehalet vardır. Ve la yelhakuhu nisyan. Ne de bir unutma diye bir şey söz konusu olur. Burası çok önemli. Bak şimdi sen de bilersin ben de bilen. Allah da biliyor. Tamam mı? Allah Azze ve Celle'nin bilmesiyle bizim bilmemiz arasında ne fark var? Bir kere bizim bilmemiz cehaletten bilmemizin bir öncesinde ne var? Cehalet. Cehalet. Yani sen bilmeden önce bir şeyi iki kere iki dört olduğunu ezberlemeden önce değil mi? Ve dokuz kere dokuzun seksen bir olduğunu ezberlemeden önce sen onu bilmeden önce o konunun neydin? Cahiliydin. Ne zaman ki öğrendin çarpım tablosunda dokuz kere dokuzun seksen bir ne oldu bu? Sana ilim olarak bu sefer ilme döndü. Ama neyden ilme döndü? Cehaletten. Allah'ta böyle bir şey yok. Bak fark bu. İki, senin ilminde ne gibi bir eksiklik söz konusu olabilir? Mesela unutabilirsin. Tamam mı? Hı. Ama Allah'ta unutma diye de bir söz konusu olmaz. Bak hep başlangıcı ve son noktasında bir şeyler. Bir böyle e, tabiri caizse üzerinde çerçök var. Bizim sıfatlarımızda. Arasındaki fark. Bizimkisinin başlangıcı cehaletle doğar. Çünkü aksi halde o eee cehalet olmazsa O zaman yani bu anasının karnındayken biliyorum. Dendi ki bu bunu kimsesine denmez zaten. Anlatabiliyor muyum? Cehaletten başlar. İlimimizin önünde bir cehalet var ve ilmimize nisyan bazen nisyan kendisine gelebilir. Unutma. Anlatabiliyor muyum? Ama Allah'ta böyle bir şey Allah azze ve celle'de böyle bir şey kesinlikle ne yoktur. Yani tamam. Bizim ilmimiz sınırlıdır yani. Evet. Allah'ın ilmi sınırsız. Evet. Sonra İbnü'l-Seym Rahimullah devam ediyor. Diyor ki: "Kâle Taala." Mesela Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Mesela şimdi bu ilmi ilim sıfatını örnek verdi ya. devamen diyor ki: "Kâlallahu Taala." Allahu Teala şöyle buyurmuştur. "El inda Rabbi". Onun ilmi Rabbimin katındadır. "Fi kitabin." Yani Rabbimin katında bir kitaptadır onun ilmi. "La yadillu rabbi ve la yensa." Benim Rabbim yani ne şaşmaz diyelim. Benim Rabbim şaşmaz şaşmazmaz, olmaz. وَلَا Unutmaz. Görüyor musun? Allah Azze ve Celle unutmaz. Unutma diye bir şey olamaz zaten. Tamam mı? Heh. Taha suresi 52. ayet diyor. Tamam mı? Ee, yani ne demek bu? اَلْعِلْمُ الْوَاسِعُ الْمُحِيطُ بِكُلِّ شَيْءٍ ve وَتَفْصِيلًا Toplu olarak ayrın veya ayrıntılı olarak Allah Azze ve Celle'nin ismi bütün her şeyi ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Bu ayet zaten ona delalet ediyor. سَوَاُنْ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِهِ اَوْ اَفْعَالِ خَلْقِهِ سَوَانُ ma يَتَعَلَّقُ bi اَفْعَالِهِ اَوْ اَفْعَالِ خَلْقِهِ İşte bunun ilmi, e, yani Allah'ın bu ilmi her şeyi kuşatmıştır diyoruz ya. Gerek Allah'ın kendi fiilleri olsun, gerek mahlukatın fiilleri olsun. Her şeyi bilir Allah Azze ve Celle. Gerek kendi yaptıklarını, gerek mahlukatın yaptıkları her şeyi kapsar bu, bilir. Evet. Şimdi, ee, Nisyan ney? Huve intifa'ul ilmi ba'de husulihi. Alimler böyle derler. Unutmak. Nisyan. Unutmak şöyle. Şimdi Allah kendisinden bu ayette neyi nefret ediyor? Unutmak. Alimler unutmayı nasıl anlatıyor? Huve intifa'ul ilmi şey intifa intifa'ul ilmi ba'de husulihi. Elde ettikten sonra elde ettikten sonra mesela e, senden intifa olan, kaybolan, yok olan ilime. Mesela unutma deriz biz. Elde ettikten sonra senden intifa olunan. Nisyan budur. Allah Azze ve Celle'de böyle bir şey yok. Çünkü Allah Azze ve Celle ne bunu elde etti zaten alimdi. Ne bunu elde etti ne de bu Allah'ta bazen gider. Ne de böyle bir şey olabilir. Olamaz. Tamam mı? Yani hepsi nedir? Ee, Allah hakkında e, Allah'a yakışmayan şeylerdir. Evet. O zaman Allah Azze ve Celle hem hem Allah Azze ve Celle cehilden yani cehaletten hem de nisyandan unutmaktan münezzehtir. münezzehtir. Evet. Sonra İbn-i Hüseyin ee, rahim Allah devam ediyor. Diyor ki قال Allah-u Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur وَاِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ Gayb'ın anahtarları onun katındadır. Onun yanındadır. La ya يَعْلَمُهَا illâhu. Onu ancak kim bilir? Kendisi bilir. Allah bilir. وَيَعْلَمُ fil فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Denizde ve karada olanı bilir. Ve ma tesqutu min yani düşen herhangi bir hangi yani bir yaprak düşerse herhangi bir yaprak düşerse düşen hiçbir yaprak yoktur ki mesela illâ ya'lemuhu. Mutlaka onu bilir. Ve la habbetin fi'zulumat. Yerin karanlıklarındaki taneyi de bilir. Fi'zulumatil ard. Yerin karanlıklarındaki ne? taneyi de bilir bin, رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Yaş kuru ne varsa hepsi nedir? Apaçık bir kitaptadır. Apaçık bir kitaptadır. En'am suresi 59. ayet. İbnü Seyyid'in bu ayeti de zikrediyor, tamam Sonra yine e, e, bir ayet daha zikrediyor. Bak bu hep Allah'ın ilm, ilminden bahsediyor. Hani ilme örnek verdi ya. "Ve memin dâbatin fil ardı illâ alallâhi rizquha ve ya'lemu mustakarraha ve fi Yani e, yeryüzünde bütün canlıların rızkı Allah'ın üzerindedir. Yani yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki hepsinin rızkı Allah üzerindedir. Allah Azze ve Celle onların e, durduğu yeri yani karargahını da bilir, sonunda bırakılacakları mekanı da bilir. Hepsi apaçık bir kitaptır diyor Allah Azze ve Celle. Hud suresi kaç? 6. ayette. Tamam Yine başka bir ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: Ya ale mu'mafis semevati vel ard. Yerde ve gökte olanı, göklerde olanı bilir. Vaya ale mu'mat usirrune ve Gizlediklerinizi de açığa vurdunuz da Allah bilir. Tamam? Vallahu alimun bi'dati sudur. Allah sadırlarda olanı bilir. Yani zatı sudur ne demek burada ayette? Hani sudur sahipleri. Zatı sudur yani sahibeti sudur demek. Yani e, e, vahiyel kulub, yani kalp sahipleri, kalpler sahibi, tamam? Kalplerde olanları bilir. Yani ondaki vesveseleri, ondaki niyetleri hepsini bilir demek, tamam? Yine İbnü Hüseyin devam ediyor. Ve misalün Thalis, mesela üçüncü bir misal verelim diyor i̇bn Sıeymin. Al Rahman, Rahman. İsmun min asmaillahi taala, allah Azze ve Cze, yüce Allah'ın isimlerinden bir tanesidir. Mutadam minun lil rahmetil kamile. Kamil bir rahmeti kapsar, içerir. Kale anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve Celle şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sıfat için bu sıfat için e, şöyle demiştir. Lillahi min bi'ibadihi bi bi'veledihâ. Mesela işte bir esir var. E, topluk geliyor. Allah Resulü aleyhissalâtu vesselam müslimde hadis. Tamam mı? İşte bir tane kadın çocuğunu kaybetmiş vesaire onu arıyor böyle deliler gibi çocuğunu bir buluyor hemen tutuyor onu böyle barına basıyor tamam mı hemen tutuyor onu emzirmeye koyuluyor yani düşünün bir çocuk bir anne kaybetmiş çocuğunu o an bulduğu zaman nasıl değil mi böyle mer merhametçe ona böyle e, tutunur vesaire evet. şimdi Allah azizesi nebi sallallahu aleyhi ve ne sellem bu olayı görüyor o kadını diyor ki lillahi erhamu bi ibadihi min hazihi bi validiha bunun e, yani bunun bu çocuğuna yaptığı merhamet var ya bu gösterdiği şefkat merhamet merhamet diyor ki bu kadının çocuğuna olandan daha merhametlidir Allah'ın merhameti kullarına olan merhameti. Evet. Allah'ın kullarına olan merhameti. Yani İbnü'l-Heysem zaten buradan alıyor diyor ki yani Ummu Sabiyin vecedet fi sebi Mesela çocuğun annesi vacedet hu fissebi. Ee, fis-sebi. yani e esirler arasında tamam mı? Bu olay onu çocuğunu buluyor. Fa O bu çocuğunu alıyor ve elsakathu bi batniha. Tutuyor bunu, kucağına sarıyor bu çocuğunu. Bu arda'athu. Sonra ne yapıyor bunu? Bu çocuğunu emziriyor. Yani bundan bu kadının bu çocuğuna gösterdiği merhametten Allah azze ve celle'nin merhameti çok daha yücedir. Çok daha nedir? Yücedir. Sora devam ediyor İbnusayyim ve mutadam minun eydan. Yine bu sıfat neyi kapsar? Yani bu rah Rahman neyi kapsar? Lir rahmetil vasi. Geniş bir rahmeti kapsar. Elleti, Allahu anha ki Allah azze ve celle bu rahmet hakkında şöyle demiştir: "Vah rahmeti vasiat kulle Benim rahmetim ne yaptı? Bütün her şeyi kapsadı. Bak şimdi Allah azze ve celle'nin isimlerinden tanesi Rahman içindeki sıfat neydi? Rahmet. Peki Allah azze ve celle nebi bu rahmet için ne dedi? O, o, kadından. o kadından daha rahmetli olduğunu söyledi. Bak nasıl kamil olduğunu hemen belirtiyor Allah Yine bak Allah bu ayete bak. Ve rahmeti ve si kulle şey. Benim rahmetim her şeyi kapsamıştır diyor. Görüyor musun? Demek ki Allah Azzey'in isimleri en güzel isim ki altındaki sıfatlar nasıl her şeyi kapsıyor. Araf suresi 156. Yine ve قال عن دعاء الملائكة للمؤمنين meleklerin müminlere yaptığı duada duayı Allah Azze ve Celle şöyle e, zikrediyor. Rabbena vesi'te şeyin rahmeten ve ilmen. Rabbimiz ilim ve rahmet olarak her şeyi kuşattın derler. Gafir suresi 7. ayet. Şimdi burada Rahman sıfatı e, burada Rahman sıfatı Allah Celle'nin isimlerinden bir, bir isimdir dedik. Rahmet sıfatını kapsar. Ama alimler e, konuşmuşlardı Rahman ve Rahim. Biz bunu Akideül Vasiyye'de çok işledik. Burası yeri değil. Dileyenler ona müracaat edebilirler. İlk kasetlerin Akideül Vasiyye'nin Rahman ve Rahim ismini çok tavsilli bir şekilde anlattık. Hı hı. Tamam ama bizim mevzumuz onunla alakalı olmadığı için burada pek ona burada pek ona değinmeyeceğiz. Tamam? Evet. Evet. Yine İbnü'l-Huseyn devam ediyor. Diyor ki: "Vel husnü fi esma'illahü teala." Burası çok önemli. Burası çok önemli. "Vel husnü fi esma'illahü teala yekunu bi'tibari kulli ismin 'ala infiradihi ve yekunu bi'tibari cem'ihi ila ghayrihi." Feyahsulu bi ismi kemal. Ne demek bu? teala." <gülüyor> isimlerindeki husn, yani güzellik yokunu olur ne olur bir etibari kulli ismin ala infiradihi yani bu güzellik nasıl olabilir Allah azze ve Celle'nin? yani her isim kendi başına bir güzelliği vardır. infiradi tek başına bir güzelliği. Bir güzellik tek başına bulunmasıyla bir kendisinde bir güzellik olur zaten o ayrı. Rahman tek başına, Rahim tek başına, Alim tek başına güzeldir. Bir güzelliği zaten kapsar tamam mı? ancak ve yekunu bir bi'tibarı cem'i ila gayrihi ancak bu isimlerden bir tanesi diğeriyle birleşirse tamam mı böyle de bir şey olur böyle de bir kendisinde kemaliyet söz konusu olabilir ancak feyahsulu bi cem'i ismi ile ila alıh ancak iki isim beraber birbiriyle yan yana zikredilirse kemalun feuka kemal o zaman kemal üstüne kemal olur Şimdi ne demek? Şimdi Allah Kur'an'da kendisini alim diyor, hakim diyor, Rahman diyor. Bunların hepsini tek başına düşün Kur'an'da. Bunların hepsi tek başına neyi kapsar zaten? Kemaliyeti kapsar. Ancak iki ismin cem edilmesiyle ki Allah Kur'an'da cem etmiştir mesela. Yan yana iki isim zikreder bazen. Azizul Hakim der mesela bazen kendisine. Değil mi? Mesela "Leise kemişluhu mislihi şeyun ve huves semiul Bak, semi ve basirdir. Hemen ikisini yan yana zikretti. Görüyor musun? İşte böyle yan yana zikredildiği zaman bu sefer o da kemal üstüne kemal olur diye İbnü Seym. Bak her ismi tek başına ele al tekrarlıyorum. Bu bu kemal ifade eder. Ve bu isimlerin ismin toplanmasıyla iki ismin yan yana toplanmasıyla cem edilmesiyle birin asla mesela yan yana gelmesiyle kemal üstüne kemal ifade eder. Tamam mı? Kemal üstüne kemal ifade eder. Mesela devam edelim. Mesela İbnü Seym diyor ki misal özellik. buna örnek. Buna örnek verelim. Şimdi burası çok önemli. El-Azizul Hakim. Mesela Azizul Hakim diye Allah Azze ve Celle bazen Kur'an'da ne yapar? Çok kere yan yana zikreder. Ve huvel-Azizul Hakim. Mesela Bakara Suresinde vesaire var. fe Allah Teâlâ Allah Azze ve Celle yecmû beynehumâ fil Kur'anı kesiran ikisini İkisini bir arada Kur'an'da çok çok kere zikreder Allah Azze ve Celle. Tamam. Fe-ekûnû kullun minhûme al alal kemâlil khas ve bunların her biri özel bir özel bir kemaliyete delalet eder, tamam mı? Özel bir kemaliyete delâlet eder, Yaktad gerektirdiği gerektiği kemaliyete delalet eder. O deney, fahu izzetu fil aziz. Mesela aziz hangi kemal, azizde ne gibi bir sıfat var? İzzet sıfatı. Bu başlı başına bir kemaldır zaten. Wal-hukmu wal-hikmetu fil hakim. Hakimde de ne var? Mesela hakim isminde hukm ve hikmet. Bunlar başlı başına nedir? Bir Kemaldir. Ancak waljame'u beynahu me. Ancak ikisini birleştirirsen, yani Aziz ve Hakim isimlerini birleştirirsen, dalun Delalet eder. Ala Kemal'in ahar. Başka bir Kemal'e delalet eder işte o zaman. Bak, başka bir Kemal diyor. Ne demek o? ve işte o. Ann azzatuhu taala. Subhanallah bu çok az ağıb yani. Vahue ann azzatuhu taala. İşte bu Kemal nedir? Azzatuhu taala mukruna bil hikmeti. Yani Allah Azze ve Celle'nin hikmeti şey Allah Azze ve Celle'nin izzeti hikmetiyle beraberdir demek olur. Bak burası çok önemli. Allah'ın Allah izzeti hikmetiyle beraberdir demek olur. Yani فَلَا فَاِزَّتُهُ لَا تَقْتَد۪ي ظُلْمًا وَلَا جَوْرًا Allah Azze ve Celle'nin zulüm ve sapmayı gerektirmez onun izzeti. Yani izzeti hikmetlidir demek. Bak bunu açıklayacağız. Faezzetu la taqtadi zulmen ve la gavran ve ve kötü bir fiili de kesinlikle gerektirmez izzetli olması Allah'ın. Kema kad yekunu min e'zâ'il mahlûkûn mahlûkîn. Mesela bu mahlukatların izzetlileri vardır değil mi? Mesela yaratılmış insanlarda da izzetli olanlar vardır. Mesela bunları bu, bunlarda nasıl ki bunların izzeti bazen kendilerini neye sürükler? Zulme, azgınlığa, kötü fiil işlemeye sürükler değil mi? İşte bunların bunları izzet kötülüğe sürüklediği gibi Allah'ı sürüklemez Allah'ın izzeti. Çünkü Allah'ın izzeti hakimdir. Hı. Hikmetlidir bak. Gördün mü? İkisi bir arada cem olduğun zaman ne gibi bir manası var? Fe innel azîze Çünkü insanlardan, mahlukatlardan aziz olan mesela kat ta'huluhu'l izzetu izzetu izzetu bil esim. Bazen izzet onu günaha sürükleyebilir. Feyazlimu <gülüyor> ve Bazen zulmeder. değil mi? Sapar ve yusri kötü işler yapar et tasarruf Mesela yönetimde Mesela bir iş yaparken bir şeyde tasarrufta bulunurken Onun izzeti Onu kötülüğe itebilir Yani hikmetsizce bir izzet bulunabilir Kişinin kendisinde Ve kezalike hukmuhu Mesela hükmü de böyledir Allah azze ve celle'nin hükmü de böyledir Ve hikmetuhu Ve hikmeti de böyledir Allah azze ve celle'nin bil iz İzzet ile bitişmiştir El kamil kamil olan bir izzet vigilak be khilaf hukm mahluk Ancak mesela mahlukatın verdiği hüküm böyle değildir. Bazen verdiği hükümde ne olabilir? Verdiği hükümde ne olabilir? Hata olabilir. Bazen de verdiği hükümde ne olabilir? Bir izzet bulunmayabilir. Fe innehuma yatarihumaz Çünkü ikisine zeliil olmak Kendisinde bulunabilir. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra bu nedir aslında? Bunu kısaca bir anlatalım. Bunu kısaca bir anlatalım. Çok önemli. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri neye delalet eder? Sıfata, sıfata delalet eder dedik. Yani müsemmaya delalet eder. Kime? Yani Allah Azze ve Celle'nin kendisine delalet eder. O zaman Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri güzeldir ve bir sıfata delalet eder. Ancak diyoruz ki bak bir mukaddime yapıyoruz demin okuduğumuzu güzel bir şerh edelim. Ancak diyoruz ki sıfattaki müştereklik yani evet. e, yani sıfattaki lafız olarak müştereklik hani sen de alimsin sende de elim sıfatı var bende de bak lafız olarak müşterek ortak lafız olarak. İşte bu lafızdaki ortaklık tamam mı? Yani Allah azze ve celle ile mahlukat arasında bulunan nafızdaki bazı şeylerin, lafızlarındaki ortaklık aslındaki ortaklığı gerektirmez. Aslındaki neyi gerektirmez? Ortaklığı gerektirmez. Mesela elim. Alim, alim. Bak iki tane aynı. Allah alim, kullar alim. Lafız olarak ortak. Ama aslında ortaklığı gerektirmez. Çünkü biz bazı şeyleri biliriz ama Allah mesela her şeyi bilir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri zaten nedir? Güzeldir. Ve sıfatları da en güzel sıfatlardır. Peki buradaki kime reddiye var otomatikman? Zaten müşebiheye reddiye var. Hmm. Gördün mü? Otomatikman ne oldu? Müşebihe burada devrildi. Aksi halde müşebihe e, benim elim Allah'ın eli gibidir diyorsa o zaman benim ilmim de Allah'ın ilmi gibidir demesi lazım. Doğru mu? Doğru mu? Evet. Doğru. Güzel. Bunu söylemesi lazım mecbur. Peki o zaman diyoruz ki sen benim ilmim de Allah'ın ilmi gibidir diyor musun? Gördün mü? Nasıl battıkları yer. Müşebbihe. Bunlar kabul ediyor mu Allah'ın sıfatını? Müşebbihe. Allah bizim gibidir diyorlar işte. Müşebbihe diyoruz. Diye. Ha, Neden bahsetmiyoruz? Müşebbihe. Dikkat et. Ha. Bak şimdi. Müşebbihenin en çok vurulduğu nokta. Diyor ki biz de kullar Allah Allah kullara benzer. Güzel. Diyor ki benim elim Allah'ın eli gibidir. Allah'ın istivası benim istivam gibidir. Allah'ın sıfatları benim sıfatlarım Peki sen Allah'ın eli benim elim gibidir diyorsun. Neden? Çünkü diyorsun ki Allah kendisine el demiş bana da el diyor. E güzel, Allah sana da ilim diyor, kendisine de ilim diyor. Peki, senin ilminle Allah'ın ilmi aynı mı? Basit. Diyemez zaten, aynı diyebilir mi bir müşebbihi. Ya diyelim ki varsay dedi, aynı o zaman duvarın arkasında şu an ne oluyor? Bana anlat, cebimde kaç para var, bana anlat. Diyemeyeceğine göre o zaman senin ilmin Allah'ın ilmiyle aynı değil. O zaman senin benzerliğin, müşebbihliğin ne oldu? Bitti, hiçbir kaçacak yerin yok. Onlar bunu söylüyor mu ya? Demezler. Ama lazımu kavlihimdir bu. Yani söylediklerinin söylediklerinin ona bak eğer bir insanın bir insan bir şey söylüyorsa ve onun söyledikleri bazı şeylerin doğmasını mecbur gerektiriyorsa aslı batıl olur. Mesela ne gibi? Şimdi biz hep ne diyoruz? Cehmi, e, mürciyeler diyoruz ki amel imandan cüz diyenler evet. şimdi maalesef bu Türkiye'de de biraz e, sorun burası aslında. Ne manada? Şimdi biz insanlara diyoruz ki hep işte Cehmiye diyor ki e, Cebrail aleyhisselamla benim imanım aynı. Cehmiye. cehmiye şey e, mürciye böyle mürciye. diyormuş. İşte Cebrail aleyhinebi sallallahu aleyhi ve sellem'inle en fasık bir insanın imanı aynı. Hiçbir cehmiye bunu demez. Amel imandan cüzdür değil, cüz değildir diyorlar. E, i̇man iman artılıp eksilmez diyorlar ama hiçbir cehmiye nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in imanı ile en fasığın imanı aynıdır demiyorlar. Ama ehli sünnet onlara böyle demeniz lazım derken bunu neden diyorlar? Çünkü sen eğer iman artmaz eksilmez diyorsan o zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle imanı aynı olmak zorunda. Tabii. Senin söylediğinin lazımı budur. Lazım budur. İzin. He. Yoksa onlar bizzat öyle demiyor. Onlar Yani adaletsizlik yapmayalım tamam mı? Hmm. Ama dedikleri ona çıkar. Şimdi biz müşebbihe de demez. Allah'ın ilmi benim ilmimle eşittir. Ama dedikleri ona çıkar. Tabii. Sen dersen ki Allah benim gibi. O zaman deriz ki niye Allah senin gibi? E Allah el diyorsa e benim de elim var Allah'ın da eli var. E o zaman ona sorarız. E senin ilmin var Allah'ın da ilmi var. Aynı mı? E derse ki aynı değil. Niye aynı değil? Elde aynı da onda aynı değil. Neyle ayırt ediyorsun bunu? Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir şey yol yok yani. söyle Mas ha. bir ya. Yani e, aslında e, işin e, ince tahkikine girsek tam benim elim gibi de demiyor müşebihe. Onu da biz biraz yanlış biliyoruz. Tam benim elim gibidir de demiyor. Öyle bir müşebihe de yok tarihte. Hmm. Biraz farklı o. Biraz ince detaylar var, noktalar var. Onu inşallah... Allah nasip ederse ileride, yeri geldiğinde. Tamam. O yüzden bu açık açık ne oldu? Müşebbih'e reddi oldu. O yüzden diyoruz ki el kadrul muştarak bak diyoruz ki kadrul muştarak el kadrul muştarak ortak değer burası çok önemli. El kadrul muştarak bunu mutlaka aklında tut. El kadrul muştarak bunu mutlaka ne yap? El kadrul muştarak mutlaka ne yap? Mutlaka ezberle. Bu kadrul muştarak Şimdi burada kasede dinleyen kardeşlere de söyleyeyim ben. Çok önemli. El, yani dinleyecek olan kardeşler. El-kadrül-muştarak bu kaide şimdi birazdan gelecek bu kaide eğer fık edilmezse ve ezberlenmezse bu kadrül-muştarak olayı bu kitapta İbn-i başlı başına verdiği bir kaide değil. Biz bu birinci kaidenin içerisinde bunu işliyoruz şu an. Kadrül-muştarak olayı eğer fık edilmezse bu mufavvidalık da doğurabilir yeri geldiğinde Müşebbihlik de doğurabilir, muaddirallık da doğurabilir. Mahveder adamı Ve birçok işgalin, şüphenin içinden çıkamayabilirsin. Buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü haber verdik. Pidat ehlinin kitapları ne yapıyor şu an? Tercüme edilmeye başlandı. anlatabiliyor muyum? Yani ehl ehli Sünnet'e isim sıfatlarda reddi adına şu an başlandı. Bu kayde birçok işgali çözüyor Ablul Birçok işgali çözüyor. Bu isimdeki mevzu değil mi? İsimdeki Bak şimdi. Onu ya. anlatacağız şimdi. O, diyoruz ki El-Kadrül-Muştarak yani Muştarak ortak değer diyoruz buna. El-Kadrül-Muştarak ortak değer. İsimlerde ve sıfatlarda nedir? Sabittir. Yani isimlerde ve sıfatta sabittir. Ortak değer. Sabittir. Yani ne manada? Allah'ın Allah bir ismi var. O isim mahlukatta da olabilir. Bazı isimleri. Sıfat var. O sıfat isim olarak İsimler. lafız olarak mahlukatta da var. İsim sıfatlarda sabittir. Tamam Bu kadrolu müşterek. Ancak kadrolu müşterek zihinde bir ortak değerdir. Bak. Kadrolu el kadrul müşterek zihinde nedir? Bir ortak değerdir. Zihindedir. Kadrul müşterek zihinde bir ortak değerdir. Bunları anlatacağız. Mesela diyorsun ki, el-elim, ilim, bak şimdi ilim diyorsun mesela. İlim bir lafızdır değil mi? Bunu Arap'ta kullanmıştır, ilim kelimesi bir lafızdır, bunu Arap'ta kullanmıştır. Ve ilim dendiği zaman bu ilimden Murad edilen şeyin ne olduğunu biz biliyoruz. Zihnimizde bir can, mana canlanıyor. Senin ilim dediğin zaman misl, zihninde bir can, mana canlanıyor ya, işte o senin zihnindeki mana, kadrun muştarak olarak düşün onu. Ama zihninde bak, hiç dışarı çıkarmayacağım onu. Yani ne manada o gelecek? Şimdi ben el dediğim zaman senin zihninde bir mana tasavvur ediyor mu? Ona işte el kadırılmış olarak deniriz. Diyelim ki iki kişi yolda yürüyor, yürüyor, diyorlar, yürüyor. diyorlar ki ya Ahmet'in ayağı kırıldı. Ayak kelimesini duyduğun zaman zihninde senin otomatik men olarak bir mana canlanır. İşte bu mana nedir? Kadırılmış olarak. Kad Şimdi kaba olarak böyle bir kadırılmış taraftır bu. Hmm. Ama zihinde mana, tamam? Kadırılmış taraftır bu. Yani zihnine gelen ilk mana, ayakla alakalı. Tamam mı? Bu nedir? Kadrun Muştarak. Ancak Kadrun Muştarak'ın bir özelliği var. Zihnin dışına çıkmaz. Sadece zihindedir o. O yüzden Kadrun Muştarak nedir? Yani ortak değer. Yani Allah'ın da, bak ortak, değer ortak. Mana olarak, şey lafız olarak ortak. Allah'ın da eli var, bizim de elimiz var. Bak ortak. Allah'ın da ilmi var, bizim de ilmimiz var. Ortak ama zihinde. Kadrum muştayak zihinde bir değerdir Dışarı çıkmaz. Örnek. Şimdi. Bana elin tarifini yap. Diyorum ben sana. Nasıl tarif yaparsın? Ee, Ta, bir şey. Şimdi burada münakaşa falan değil. Anladım. Tamam mı? Anla. Düzgünce ne gidelim yavaş yavaş. Hı. Tamam. Şimdi ben sana mesela diyorum ki Bana elin tarifini yap. Elin tarifini yap bana. Ee, para... Bak e, Türkçe ok önce bir cümlemi tasavvur et. Ben ne soruyorum? Sorumu iyi tasavvur etmedin mi? Çünkü bak cevabın güzelliği soruyu güzel anlamaktan doğar. Tamam mı? Şimdi sorumu güzel anla. Bana elin tarifini yap. Bak üç kelime bana elin tarifini yap. Dört kelime kullanıyorum ve bu bir cümle ifade ediyor. Ve bu cümleyi ikimizin ortak anladığı bir dille söylüyorum. İkimiz de Türkçe konuşuyoruz. İkimizin ana dili de Türkçe. Benim ana dinim Kürtçe ama Türkçe diyelim çünkü e, Türkçe konuştuyup annem babam evde. Evet. Elin tarifini mi yapalım? Heh. Elin tarifini yapalım şimdi. Yani tarif... Ben sana diyorum ki bana elin tarifini yap. Ne yaparsın mesela? Şimdi elin tarifi sana parmaklardan oluşur. Tırnak, işte üzerinde tırnak var artık. içinde damarlar vardır. Güzel. Mesela diyelim ki iç... E, bir şart yaptın. Dedin ki mesela tırnaklardan oluşur dedim parmak. Şimdi bu mesela diyelim ki se örnek senin tırnaklarını... Bütünüyle yani. Tırma tırnaklarını mesela bütünüyle oluşur. Tamam. Tırnaklarını mesela kerbetenle çektik. Hiçbir tırnağın kalmadı senin. Senin o eline el denir mi? Denir. Denir. Denmez mi diyeceksin yani? Denir. He. Denir. El Bahsetmiyoruz. Elden bahsediyoruz. Tamam. Denir değil mi? El denir. O zaman demek ki illa tırnaktan oluşmayacak el. Hmm. Güzel. Atın atın tırnağı var mı? E yok. Hmm. Atın elinin tırnağı var mı? E yok. O zaman niye sen dedin ki ele tırnak? Tırnaktan oluşur. Bu işte Devam şey... et bir şeyler anlatmaya çalış mesela zihnen. Yani işte... Budur diyorsun mesela. Budur işte. Aa, bak şimdi. Şimdi dedin ki el budur. Kendi elini gösterdin. Bana budur dedim. Bir yeri anlamak için soruyorum bunu. Hmm. Dedim ki eli tarif et. Dedin ki tırnak. Ona cevap verdik. Şimdi dedin ki el budur. Kendi elini gösterdin. Ben sana insanın elini mi tarif et dedim. Bak o yüzden sorma dikkat et dedim şimdi sana. Anladın mı olayı? Ben sana insanın elini mi tarif et dedim. Eli mi tarif et dedim. Tahmin ettim. Benim. Yo yo şimdi. İnsanın elini mi tarif et dedim sana. Elimi mi tarif et dedim. Eli. Eli tarif ettim. Sen kimin elini tarif ettim bana? Kimin elini gösterdin? İnsan eli gösterdin. Kendi elini. Hmm. Bak bu benim sorumun cevabı olmadı o zaman. El, elin tarifini yap dediğin zaman bunun bir cevabı yoktur. Şeyi yoktur yani. Bunun ben bir cevabı yok. yok hiç yok dışarıda yoktur sadece zihindedir bu. El dediğin zaman senin zihninde bir mana tasavvur eder. Çünkü sen el budur desen kendi elini göstersen hmm. iyi ben o zaman atın atın eli el değil midir derim. Şimdi biz Türkçe'de ön ayak diyoruz bu Türkçe bizi o ilgilendirmez bizi Arapçada fızla ilgilendirir. Hmm. Tamam atın ön ayağı eldir yani. Atın elidir. Arap dile edebiyatında Allah katında da, Nebi Aleyhisselam katında da eldir o. Hmm. Tamam mı? Biz Türkçe'de ona ön ayak diyoruz. Önemli değil. Zaten alimler yıllarca tartışmamış mı? Deve elle mi giderdi, dizle mi gider? Hmm. Al bak devenin eline el demişler. Hatta hadis var sahabe. Arap dile edebiyatında açıktır. İhtilaf yok bunda zaten. Hmm. Hatta hadis de var mesela tahavün şeyinde. Ha, e, sahabe işte bir kıssa anlatıyor vesaire. Diyor ki atımın elleri diyor, toprağa gömüldü vesaire. Yani atın elidir o. Vesaire. Bunda bir tartışma yok. O zaman elin tarifi nasıl olacak? Bak bunu iptal edersen bunu iptal edersen bütün bu bidat ehlinin isim sıfatlarda Allah'ın mesela bu sıfatlarını iptal eden bütün bidat ehline de diyedir bu. Çünkü neden? Diyorlar ki biz Allah'ın eli vardır desek kendi elimize benzetiriz. Niye sen elini kendi elinle sınırlıyorsun? Bak el senin elin mi? El senin elin mi sadece? Bak buraya çok iyi anla. O yüzden biz Allah'ın eli var dediğimiz zaman elin manasını ispat ediyoruz. Çünkü o manası, işte o ispat ettiğimiz mana nedir biliyor musun? O zihnimizde olan mana, kadrun muştarak dediğimiz, o zihnimizde bir mana var. Onu mana olarak ispat ederiz Allah'a. Ama keyfiyetini ne yapmayız? Bir şey keyfiyetini Allah'a habare ederiz. Keyfiyeti vardır ama Allah'ın katında gizlidir. Keyfiyeti yoktur de demiyoruz. Bunu da insanlar yanlış anlıyor. Keyfiyeti yoktur değil. Her varlığın bir keyfiyeti vardır. Allah azze ve celle'nin de. O yüzden İmam Malik ne diyor? Vel keyfi keyfu meçhul diyor. Hmm. Keyfiyeti meçhuldür diyor. Madum demiyor, yoktur demiyor dikkat edin. Hmm. Bilin... Yani var olan şey meçhul olur. Olmayan şeye meçhul demezsin, yoktur dersin zaten. Hmm. Anladın mı? Ha. O yüzden onu bir kere anlayacağız şerefin kabilini. Allah'ın keyfiyeti yoktur değil, keyfiyeti vardır ama bizim bize ulaşmamıştır. Bize ulaşmamıştır. Biz bize meçhuldür yani. keyfiyeti. Yani. Tamam mı? Tamam. Şimdi o zaman elin... Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Şimdi biz ikinci bir dosya açtık. Bunu birinci dosyayla da birleştireceğiz inşallah. Tek bir dosya olacak. Şimdi anladık değil mi? Olayı anladık. O yüzden diyoruz ki kelimeler tek başına kullanıldığı zaman yani bir cümlede siyak sibaktan kopardığın zaman tek başına bir mana ifade etmez. Yani elin aslında el kelimesinin taksis ettirilerek özel bir, yani e, belli bir manası yoktur aslında. Sadece zihin, zihnin içinde olması hariç. Bunu anlayalım. Zihnin içinde olması hariç. Çünkü Allah'ın kelamı ve Resul'ün sünneti, tamam bize nasıl gelmiş? Siyaklarda, cümlelerde gelmiştir. Ve insanoğlunun bütün bütün dünyadaki bütün dillerde de cümle olarak insanlar tarafından kullanılır. Yani düşün ki bir misafirliktesin, bir adam el deyip susmaz ki burada bir şeyler anlasın, tamam mı? Yani bu mutlaka bir siyakta kullanılacaktır. O yüzden bugün bak burada neyi anlıyoruz? Şimdi ben sana dediğimde örnek mesela bir örnek daha verelim öyle gidelim. Başı tarif et dediğimde mesela nasıl edersin? Yine mesela el eli tarif etmeye çalıştığın gibi çeşitli çabalar göstererek başı tarif et. Mesela baş kelimesini tarif et. Nasıl tarif edersin? Yuvallık bir Mesela yuvarlak dedin. Yuvarlak ve şey var yuvarlak, çember yuvarlak vesaire bilmem. Değil mi? Yani yuvarlak o mesela bir adamın. yani mesela bir dağın başına baktın. E, dağın başı yuvarlak değil. O da baş dedik mesela. İşte mesela insan desen ki gözden kulaktan oluşuyor, değil mi? E ki bir adamın gözü kör, gözü yok şimdi. Allah gözsüz yapmış. O da baş değil mi o adamın başı? Baş. İçinde beyin olan dedin işte. Olmaz. E beyni çıkardık bir tabağa koyduk. O tabağa da başlayacak mıyız yani içinde beyin şimdi taba. Dil. Bunların hepsi nedir? Zihinde ortak değer. A Aksi halde neden? Sen baş dediğin zaman bu ben sana yine insan başı mı dedim? Yoksa baş mı dedim? Baş dedim. Baş dedim. E sen bana neyi tarif ettin? İnsan başı. O yüzden bak, bunu neden söylüyorum? O yüzden zihinden çıktığı zaman bir yere isabet edecek. Ya dersin ki bak baş dedin dağın başı, daha isabet ettirdin onu. Baş Ahmet'in başı. Baş havuzun başı. Baş, odanın baş tarafı. Bak, hep baş. Anladın mı? Oda, odayla kullandığın odaya göre değer kazandı. Havuzla kullandın, havuza göre değer kazandı. Dağla kullandın, dağa göre değer kazandı. Ali ile kullandın, Ali'ye göre değer kazandı. Allah'la kullanırsan, Allah'a göre değer kazanır. İşte bütün kıyametin koptuğu nokta burası. Anladın mı? Hmm. Şey işte. O yüzden el dediğin zaman Çapıtır. bu Allah'a hastır. Bu el dediğin zaman Allah'a hastır. Tamam? Bu el dediğin zaman Allah olsun. Çünkü senin zihninden çıktı şimdi. Bak şimdi. Zihninden çıktı. Dedin ki el ama Ali'nin eli. Yani Ali'nin eline bakıyoruz. Şu Ali'nin eli şimdi mesela. Benim, benim elim. Yılmaz'ın eli dedik. Şimdi elime bakıyoruz. Elimde beş tane parmak var. Tırnaklarım var. İçinde değil mi? Bu elin içinde ne var? Damarlar var. Et var. Deri var. Vesaire. Değil mi? O zaman bak dersin ki Yılmaz'ın eli bu. E, göstererek mesela dersin işte Yılmaz'ın eli bu içinde işte tırnakları var vesaire şu anki Yılmaz'ın eli mesela tamam değer kazandı şimdi sen insan sen el dediğin zaman sussan insanların zihninde bir mana tasavvur eder ama bu mana genelde ne nasıl bir manadır kendi elini tasavvur eder aslında neden çünkü en çok dünya insan kendi eliyle tasavvur, iştigal ettiği için halbuki bir karınca'nın mesela dili olsa ona sorsan desen ki karınca bana eli tarif et o da kendi elini gösterecektir neden çünkü o kendi elini bilir kendi eliyle en çok iştigal eder. Anladın mı? Sana senin elini göstermez. Sen nasıl ki ben sana Abul Kader'i tarif et dediğimde kendi elini gösterdin, atın elini göstermedin. Ata da sorsan kendi elini gösterir, senin elini göstermez. Herkes kendi istigal ettiği şey insanın gündemindedir. O ayrı bir bak zaten. Anladın mı? Ama el kad, elin tarifi yoktur. Elin tarifi şu manada. Elin tek başına tarifi yoktur. Şey Ama bir atın elinin tarifi vardır. Bir insan elinin tarifi vardır. Genel kaba olarak bir tarifi vardır. İstisnaları çıkardığın zaman. Anladın mı? E Allah Azze ve Celle'nin de elinin keyfiyeti Allah Azze ve Celle'nin katında gizlidir. O yüzden bir insan şöyle demesi otomatikmen ne oldu? Batıl oldu. Allah'a el isnat edersek kendimize benzetmiş oluruz. Benim elime benzetmiş olurum. Neden senin eline benzeteceksin ki? E diyor ki çünkü el budur. Kim demiş el odur? Niye atın eli gibi olmadı? Niye kapının kolu gibi olmadı? Niye? Sebep. <gülüyor> <gülüyor> <He>. <gülüyor> <gülüyor> Kadrun muştarakun fil Zihinde nedir? Ortak değerdir bunlar. Bunların müstakil mana veremezsin. Arap dili edebiyatına da baksan dağın başına da baş denmiştir. Insanın başına da baş denmiştir. Diyorlar ki dağın başı mecaz. Çok batıl bir laf. Bir kere Kur'an ve sünnette mecaz yok. Tamam. Bak, Kur'an'da, sünnette ve Arap dili edebiyatında mecaz yoktur. Mecaz yoktur. Ne Kur'an'da, ne sünnette ne de Arap dili edebiyatında mecaz yok. Onu şimdi tartışmıyoruz. Bak Kur'an sünnet dışında da diyorum, Arap dili edebiyatının kendisinde de mecaz yok. Onu tartışmayacağız. Mevzumuz o değil. Ama en basitten cevap verelim. Şimdi adama diyoruz ki ya baş dedin ama bu dağın başı da olabilir, insanın başı da olabilir. Ne der şimdi sana? Dağın başı mecazdır ki mecaz nedir şimdi soruyorsun adamı. Bir kere Türkiye'de mecazı inkar edenler mesela bu bidat ehli olsun işte eşyarı mecaz olduğunu kabul edenler. işte mesela cehmiyelerden, mutezilelerden. Bunların çoğu zaten mecazın tarifini bilmiyorlar. Yani tarifini bilmeden inkar ediyorlar. Çünkü tecrübe edildiği zaman olsa zaten mecaz nedir dediğini de bilmez. Ama kısaca mecazı şöyle anlatalım onların diliyle. Olayı çözelim. Şimdi mecaz... Bir lafız var, asıl olarak konulmuş Arapça'da, asıl olarak konulmuş Arapça'da, sonra sen onu tutuyorsun, o asıl olarak konulmuş olan o kelimeyi başka yerlerde de kullanıyorsun. O başka yerlerde kullandığın mecaz oluyor. Mesela, mesela örnek verelim, baştan örnek verelim. İşte Araplar önce ne yapmış? Bu bizim kaştan, gözden, burundan, dudaktan, dişten oluşan bu vücudumuzdaki bu organımıza ne ismi vermişler? Baş. baş ismi vermişler. Sonra demişler ki Aa, bu dağın başına da baş ismi verelim. Odanın başına da baş ismi verelim. Anladın mı? İşte şu ağacın başına da baş ismi verelim. Anladın mı? Demişler. O zaman bilinci bizim bildiğimiz bu organımız olan baş asıl mana bu hakikattır diyorlar. Dağın başı mecazdır diyorlar. Tamam mı? Bak dağın başı mecazdır diyorlar. İşte ağacın başı mecazdır diyorlar. Çünkü neden? Çünkü ilk önce insanın başı konmuş, sonra diğerleri konmuş diyorlar. Güzel. Şimdi birisi çıksa desek, ki hayır. O zaman bak mecazda ne aranır? Mecazda Ablukadir. Bana bak bana. Mecazda ne aranır? Mecazda şu aranır. Yani bunların zihninde mecaz nedir? Mecaz önce bir, ilk, bir kelime ilk manaya konuluyor. Bu tarih sahip mi yani? Öyle tarif öyledir zaten icma var. Tarif böyle. Herkes evet. kabul edenlerde de reddedenlerde de genel kalıp olarak böyle. Evet. Ha. Asıl manası elb sün fi ma'budi alehu fi böyledir. Hakikat ve mecazın tarifi. Ama şimdi oraya girmiyoruz. Bak, meselemiz meczaz değil. Kaba olarak anla diye. Hmm. Mecazın tarifi nedir? Kaba olarak ammi anlatıyorum. avam diliyle anlatıyorum. Anlayalım diye, tamam mı? Hmm. İlmi şeyine girmiyoruz. Yoksa başlı başına bir ders bu. Mecaz nedir? diyorlar bunlar. Bir lafız ilk önce bir manaya konulmuş Araplar tarafından sonra da o lafız başka başka manalarda da kullanılmış. İlk konulduğu mana hakikattir. Başka başka manalarda konulduğu da mecazdır. Mecaz budur işte. Tamam mı? Mecaz budur. Mesela ee, kulak asma. Tamam mı? Kulak asma niçin konulmuş? Kulak işte bu insanın organı asmak da bir şey bir yere asmak. Asıl bu kullanılmış. Sonra bir insanın dinlemesi için bir lafız kullanıyorsun. Diyorsun ki kulak as, İşte bu kulak as mecaz olmuş. Tamam mı? Bunun gibi. Şimdi bunlar ne diyorlar mesela? Baş aslında baş kelimesinin asıl manası, hakiki manası bizim bildiğimiz insan başıdır. Dağın başı sonradan konulmuştur. Ona da mecazdır. Mecaz budur işte diyorlar. Hmm. Biz de diyoruz ki tamam. Sizin aldığınız kaideyle mecazı kabul de etsek zaten mecazın bir tek tarifi budur. Başka tarifi yok. Kabı olarak tarifi bu tabi. Hmm. Budur bile batıl. Neden? Bize ispatlayın Arap insanın başını önce koymuş dağın başını sonradan koymuş. deliniz nerede? Birisi çıkar der ki hayır önce dağın başını koydu Araplar. Dediler ki bir şeyin en son en uç noktasına baş diyelim. Sonra baklar ki ha, insanın en son noktası da baş bedeninde. O zaman insanın da başına baş diyelim. Ö birisi de çıkar öyle der. Der ki önce dağ konmuştur sonra insanın başı. İnsanın başı o zaman insan oldu. O zaman. İnsanın başı o zaman mecaz oldu. Hadi bunu ispatlayalım şimdi. Ortaya attık ben bir laf. Dinle. Yok. Nereden getireceksin? Nereden getireceksin? Araplar bir gün gelmiş, Araplar toplanmış. Demişler ki gelin şu cisimlere bir isim koyalım. Bizim şu organımız baş olsun. Aradan yıllar geçmiş yine Araplar toplanmış. Demişler ki şu dağın başına da baş. Nerede böyle bir tarih, nerede böyle bir insan, nerede böyle bir meclis? Hiçbir şey yok. Hiçbir delil kanıt yok. Delil ihtimalli olduğu zaman delalet ettiği şeyde ne olur? Batıl olur. Değil mi? İhtimal üzerine yakın, böyle özellikle akide meselesinde yakın, bina edemezsin. O yüzden ne arap dilinde de bir mecaz var ne başka bir şeyde mecaz var. Alâ kulli hal. Hepsi hakikattir. Dağın başı hakikat. Hmm. Tamam mı? Allah'ın bizimle beraberliği hakikat. Allah hakiki bir şekilde. Dersen ki Allah hakiki bir şekilde bizle beraber değil, küfür, kâfir olur. Ama Allah'ın beraberliği bizim beraberliğimiz gibi iç içe olmayı, yan yana olmayı gerektirmez. Allah harçın üzerindedir ama ilmiyle bizim beraber. Peki ilmiyle beraberlik tevir mi? tevil değil. Kesinlikle teville hiçbir alakası yok. O işte bu kavaydilmüşlerde gelecek. Çünkü bu sefer tevili tartışacağız. Tevil nedir? Sarf-ı yani ihtimal-i racih ile tevil budur. Bir lafza asıl manasından hamletmek. Ki burada lafza asıl manasından hamletmek yoktur. Gelecek o. Ma kelimesinde. Biz bir ara seninle özel olarak istemiş, işlemiştik bunu. Hatırlarsın. Ala kulli hal. Şimdi bunları anladık mı? Bir insan derse ki Allah'ın eli derdim benim elime benzettim bu batıl. Neden? O zaman gel eli konuşalım. Eli ne demek? Yet ne demek? Yet. Yet ne demek? İşte o diyemiyorsun. Çünkü ben sana elin tarifini yaptırdım. İnsanın eli demedim. Deseydim ki insanın elini göster bana. Bak göster desen benim elimi gösterirsin mesela. Kendi elini gösterirsin. Ama insan eli diye... O zaman, zaman kadrumu muşta, muşta, muşta, muştaraklıktan çıkardın zihinden. insan eli dedin. Hmm. Allah eli. Allah'ın eli. insanın eli. Karıncanın eli. Hmm. Tamam. Bunların hepsi hakikidir. Dağın başı hakikat. İnsanın başı hakikat. Kapının kolu hakikat. İnsanın kolu hakikat. Hepsi delalet ettiği zatın hakikatıdır. Hmm. Hepsi delalet ettiği zatın hakikatidir ve mecaz Meca Kur'an'da ve sünnette mecaz ilk 3 asırda selef döneminde varid olmuş değil. Mutahhir muhdes bir şey. Bidat bir şey ortaya atılmış. Muhdes. Allah Allah. Sonradan ortaya atılmış. Faziletli dönemde bulamazsın mecazın ayrılığını. Hem de Arap dili Esma'i, el-Halil, Esibewey bunların dönemlerinde bunların lugatı Kur'an'ı, Kur lugatı Arap edebiyatının hakikat ve mecaz diyeyim ayrılıklarına dair hiçbir bab bulamazsın. Allah Allah. Hiçbir bab diye bunlar ayırmamıştır. Esma'i bunlar bunlar Arap ile edebiyatında allamedir, alimdir ve selef dönemine dahildir bunların bir kısmı. Onlar ve bunların hiçbirisinden bir hakikat ve mecaz olayını konuşmamışlar. Yok çünkü böyle bir şey Arapçada. Sonradan ortaya atılmış muhtes bir olay. Her ne kadar hakikat ve mecaz olayı olsa bile yine onlara diye Biz deriz ki hangisi hakikat hangisi mecaz. Gel onu ayırt edelim. Birisi der ki dağın başı hakikat. Şimdi sen en çok kendi dilinde insan başını başlediğin için e, en çok kullanılan şey ölçü olmaz ki. Delil lazım, senet lazım, kaide lazım, kural lazım. Hani? Anladık burayı? O yüzden burayı iyi anlamamız lazım. Tamam? O yüzden mesela ilim dediğimiz zaman, mesela ilim dediğimiz zaman bu Arap'ın kullandığı bir lafız değil mi? Bundaki muradı da biliyoruz ama diyoruz ki bu ka, e, zihindeki ortak bir, bir değerdir. Ve kadrün, muşterakın özelliklerinden bir tanesi zihnin, zihnin içinde hapsolmasıdır. Zihninden çıktığı an bu ortak değer olarak olmaz. Kaide. İlim dediğin zaman bu ortak. Allah'ın ilmi var, kulların ilmi var, hayvanların var, ortak hepimiz. Ama Allah'ın ilmi dediğin zaman bak burada Allah has oldu artık ortaklık kalktı. Yılmaz'ın ilmi dediğin zaman Yılmaz'a has oldu artık ortaklık kalktı. Hmm. Benim ilmimle senin ilmin aynı Ama değil. Bu bir ben çarlığın tablosunu biliyorumdur, sen bilmiyorsundur. Nasıl? Bu, bu, e tabi, aynen, aynen, aynen, aynen. Evet. O zaman diyoruz ki Öyle Kadrun muşterakın özel, tabi yani. kadının özelliklerinden bir tanesi zihinde bulunması. Hmm. Tamam? Zihinde bulunması ve dışarı çıkmaması. Zihinde takdir edilmiş bir değerdir yani. Ve zihinden çıktığı an tayin edilir dedik, değil mi? Ve tayin edildiği zaman da bir mevsufla yani vasıflananla birleşir. Vasıflananla birleşir. Dedin ki Ahmet'in eli. Ahmet vasıflanan Ahmet'le birleşti bu el kelimesi şimdi. Ahmet'in değerini aldı. Ahmet'in eli neyse el, Ahmet'in elinin tarifi odur işte. Göster. Tamam. O zaman mevsufla kaim olursa bu has olur. Allah Azze ve Celle ile kaim olursa Allah Azze ve Celle has olur. Ve bunların bütün Çatıları, başlarına ne olur? Şey. Yıkılmış olur. Tamam? Evet. Mesela Allah Azze ve Celle'nin ilmi dediğimiz zaman bu Allah Azze ve Celle nasıl hassa? Eli de hasdır. Mesela diyorsun ki ilim. Abdu Kadir ilme. Bak en basit örnek. Şimdi ben sana dedim ki ilim. Sustum. Senin zihninde bir mana tasavvur etti, değil mi? Şimdi sana tekrar soruyorum. Ilme, ilme. Seni şey ilme, unutma. Ya ilimde unutma da söz konusu olabilir mi veya bir cehalet söz konusu olabilir mi? Olabilir. Cık, batıl olabilir desem batıl. Allah'ın ilminde Allah'ın ilminde diyorsun sen. Yok bak ilimde dedim ben şimdi sana. Allah'ın ilminde de demedim, kulda değilim demedim. Ne? İlimde? ilimde? Ilimde ilme ceha ilimde cehalet olabilir mi? Cehalet yani mesela ilmi olur. unutabilir misin? Unutabilirim. Unutabilirsin. Hı. Peki e, e Ceha, cehalet başlangıcı olabilir mi ilimde? İlimde. İlmin baş... baş yani, i, o ilmi elde etmeden önce yani. bir cehalet söz konusu olabilir mi? İlim. Niye olabilir? Allah Azze ve Celle'nin ilminde cehalet mi var? Sen bana ne diyeceksin? Sen Allah'ın eli, Allah'ın ilmi demedin ki bana. E ben mahlukatın ilmi de demedim sana. İlim dedim sadece. Bak kadrın muşterak çıkamazsın dışına. Kadın. Anladın Kadın. mı? Güçte bir zayıflama olabilir mi? Kudrette bir zayıflama olabilir mi? Soru soruyorum şimdi sana. Kudrette bir zayıflama olabilir mi? Allah'ın kudretinde olamaz. Allah'ın kudreti falan demedim sana. Diyorum ki kudrette bir zayıflama olabilir mi? Bir azalma olabilir mi? Burada cevap veremezsin. Dersin ki burada tavsil var. Kudret kadru muşterakun fizihin zihindeki bir değerdir. Sen hangi kudretten bahsediyorsun? Bana tayin edersin Zihinden bir çıkar onu. Ben sanıyorum ki Abdul Kadir o zaman benim kudretten kastettiğim insan kudreti. Ha dersin o zaman burada azalma olabilir. Abdul Kadir benim kudretten bahsettiğim Allah'ın kudreti. Ha işte burada azalma olmaz. Bak görüyor musun? Cevap veremiyorsun. Yani ben sana kudrette mesela desem ki kudrette eksilme veya azalma olur mu olmaz mı? Bunun cevabı yok. Çünkü cevabı e eğer azalma olur desen ben sana derim ki ya Allah'ın kudretinde azalma mı olur? Sen dersin ki ne dersin bana en fazla ya sen Allah'ın kudreti demedin ki. Ben de sana ne derim? E ben insanın kudreti de demedim. Kudret dedim sustum. O zaman bak hiç bir değeri kalmadı kudret deyip sustuğun zaman. Zihinden çıkıp bir yere isabet etmek zorunda o. Kelam olmaz ki zaten bu. Artı... Ha kelam olmaz. Yani bir cümle ifade etmez bu. Hmm. Onlar burada şüpaya düşüyorlar en çok değil mi? Hmm. Hmm. Ama büyük şüphe e, e, gerçek... ha. El kaç metredir? E, el, el kaç santimdir? Bunun cevabı var mı? Dünyanın hiç hiçbir yerinde bunun cevabı yok. Işte sen dersen ki 10 santim, tamam mı? Ben sen dedim ki mesela bir adam getirdim, eli 15 santim. Evet. Son olmaz ki. Ama desen ki Yılmaz'ın eli kaç santim? O zaman ölçeriz, bakarız o ayrı. Anladın mı? Olmuyor. Bak o yüzden bütün bunlardan neyi ispatlıyoruz? Bu kelimeler var ya, tek başına kullanıldığı zaman, mutlak olarak tek başına kullanıldığı zaman, yani siyah ve sibaktan cümleden kopardığın zaman, bu sadece zihninde, zihinde kalır. Zihnin dışına çıkmaz. Zihnin dışına çıktığı an bir yere isabet edecektir. Ona göre değer kazanır. O yüzden bunlar el budur. O zaman sen de Allah'ın eli var dersen buna benzetirsin. Bu batıl. batıl. Aksi halde bu adama sorarız. Bu adama sorarız. El budur diyen adama sorarız. Kudret nedir? Kudret güçtür diyecek. Kudret güçtür. Peki senin bu güç dediğinde eksilme azalma olur mu? Eğer olur dese Allah'ın gücünde yok. edecek ki ben Allah'ın gücünü kastetmedim. E, o zaman He. niye kudrete sen... E, Niçin o zaman kudrete azalma eksilme dedin? Sus. E. Kimin kudreti de bana. Ben sana derim ki Allah'ın o zaman bana cevabı güzel verirsin. Dersin Hı. ki azalma eksilme olmaz. İnsanın bak Hı. zihinden çıkardık artık bir yer, birilerine isabet ettiriyoruz. İnsanın kudreti o zaman bunda artma eksilme olur. Kudret ne demek kudret? Tarif et bana kudreti. Kudret şey. Allah'ın kudretini tarif et. Allah'ın Allah kudretini tefsir et, Anlat mana olarak. Allah'ın kudreti yani ya mesela ne şey dersin? Her şey yeten demek. Kudret özlük olarak. Kudret e Bak kudretin tarifi nedir? Etemekunu minel fiili. Herhangi bir fiili yerine getirmek. Şimdi insanda bir kayıt koyarız. da Allah Allah'ın Allah'a bir kayıt zikrederiz. İnsanda o kaydı zikretmeyiz. Mesela ne gibi? Allah'a deriz ki etemekunu minel fiili bila aczin. Hiçbir acziyet, hiçbir zorluk olmadan herhangi bir şeyi yerine getirmektir Allah'ın kudreti. İnsanın kudreti bir şeyi yerine getirebilmesidir. Mesela bir insan ben bunu taşımaya kadirim. Yani bunu yerine getirmeye kadirim. Ama bu acziyet, yani acziyet de olabilir bunu kaldırırken değil mi? Bir zorluk da çekebilirsin. Değil mi? Bak nasıl fark var senin kudretinle Allah'ın kudreti. O yüzden ben sana kudreti, kudreti tarif et dedim tekrar. Şimdi soruyorum. Kudreti tarif et. Ama benim sana anlattığım şekilde değil. Kendim böyle önceden e e sorduğumda nasıl anlatacaksan öyle bir anlatmaya çalışayım. Kudreti tarif et. Kudret bir şeye gücü yet yet yetinmendir yani. Bir Heh. şeyi yapabilme gücü yani. Bir şey yapabilme gücü diyorsun. Evet. Peki bu ya Şimdi soru soruyorum sana. Bu yapabilme gücü diyorsun. Değil mi bunda? Evet. Peki bu yapabilme gücünde bir zorluk çekme veya çekmeme diye bir söz konusu var mı? Bir şey söz konusu var mı? Tavsiye evet. bir yere. Kime edersin ona Eğer insan varlığı. dersen insan bazen bir bavulu taşımaya kadirdir ama zorluk çekerek. Evet. Hangi kudreti kastediyorsun diyeceksin. Bak hemen zihninden çıkarıp bir yere isabet edeceğim. Kudret deyip sustun mu sonu gelmez. Hangi kudret? Varlığı bana ta tarif et. Varlık. Varlık vücuttur yani. Vücut olmak. Yani. Varlık varlıktır demiş oldun. Yani var... Varlık bellidir. Zihinde bellidir. İşte o. Ama Allah'ın varlığı senin varlığın. Aynı değil. Senin varlığının bir başlangıcı var ve sonu var. Allah'ın varlığının başlangıcı ve sonu yok. Senin va varlığın bir şeye muhtaç. Ki o da Allah. Allah'ın varlığı bir şeye muhtaç değil. Anladın mı? Bunların hepsi zihinde nedir? Tamam ustana cevap geliyor şimdi. Allah'ın eli vardır diyor mesela Kur'an'da. Evet. Allah'ın eli diyor işte. Tamam. İşte tamam. Allah'ın eli diyor işte. Tamam. O yüzden el budur deyip susamazsın. El budur desen birisi de sana der ki atın eli. O zaman el budur diyemezsin. Allah'ın eli o zaman Allah'a göre. Atın eli dedim bak ata göre değer kazan. Demek ki el zihinden çıktığı zaman bir yere isabet edecekse ona göre değer kazanır. Sen Allah'a mı gördün ki diyorsun ki Allah'ın eli benim elim gibi olacak. Bu tam ona reddiye olur. Bir şeyi bilmek için ne lazım? Üç şey. Yapayım, aynen. O ayrı. Bir şeyi bilmek için üç şey lazım. Onunla alakalıdır da tavsile gideceksin. Bir şeyi bilmek için üç şey lazım. Ya o şeyi göreceksin. Ya o şeyin bir mislini bulacaksın göreceksin. İki, ya da sadık bir haber gelecek o şey hakkında. Bak ya o, şey, o, o şeyi bizzat göreceksin. Ya o şeyin bir benzerini göreceksin. Ya da o şey hakkında sana sadık bir haber gelecek. Şimdi Allah'ın el sıfatında bunu uygulayalım. Bildirmek için Allah'ın el sıfatını. Allah'ı gördük mü? Yok. Görmedik. O zaman bu iptal oldu. Peki Allah Azze ve Celle'nin elinin bir benzeri var mı? Yok. Yok. Bu da iptal oldu. Peki Allah Azze Celle'nin elinin keyfiyeti hakkında bize bir haber geldi mi? Sadık bir haber. O da gelmedi. Bak iptal. O zaman Allah'ın zatına yakışır bir el. Nasıllığını bilmiyoruz. O yüzden onun eli bizim elimiz gibidir diyemiyorsun. Haber gelmiştir ama. Ha? Keyfiyetinden bahsediyoruz. Keyfiyet. Evet, evet. Bir şeyin keyfiyetinden haber vermek için. Evet. Değil mi? Evet. Keyfiyetinden haber vermek için bu üç şey lazım. Bu üç şeyde yol kapalı mı? Kapalı, bitti, iptal. Dördüncü bir şey getir yok. Düşün, bulamazsın. Tamam. Bütün bunları anladık mı? Evet. evet. Şimdi bak burada İbnü i en son söylediği yere de kısaca değinip bırakalım. Şimdi aziz ve hakim. Bak şimdi. Biz ne dedik? Aziz tek başına bir kemaliyete delalet eder. Hikmet de tek başına bir kemaliyete delalet eder. Ama aziz ile hakim birleşirse kemal üstüne kemal olur. Bak şimdi örnek verelim. Şimdi düşün ki bir insan izzet sahibi, güç sahibi, kuvvet sahibi. İşte bu izzet, güç ve kuvvet sahibi bu sıfatlar bazen onu adaletsizliğe, zulme sürükleyebilir değil mi? Sürükleyebilir değil mi? Hı. Çünkü neden? Yani düşün ki bir insan, mesela bir kral, izzet sahibi, güç sahibi, kudret sahibi bazı şeylere. Bazen bu onun yanlış işler yapmasına sebep ol olabiliyor. Değil mi? Yani o kuvvetini, izzetini yanlış yerlerde farklı kişiler üzerinde uygulayabiliyor. Ve onun her ne kadar izzet sıfatı kemal de olsa onun hakkında ama o izzeti bazen yanlış kullanabildiği için o izzet nakıslığa delalet edebiliyor. Ve o izzet e, e, kemalini yitirebiliyor. Bak şimdi. Sübhanallah. Şimdi Allah ne diyor ama? Aziz ve hakimdir. Yani onun izzetli olması hikimetlidir. Bak görüyor musun? Kemal üstüne kemal. Yani o onun bir şeye kadir olması, kahir olması, bir şeye galebe bir şeyin her şeyin üzerinde galip olması Allah'ın böyle olurken de bunların hepsinde hikmet vardır. Bunların hepsinde hikmet vardır. Yani Allah azze ve celle'nin izzeti hiçbir zaman onu kötü fiil işmeye it, işlemeye it, itmez. Böyle bir şey yoktur zaten. Çünkü Allah azze ve Celle hem azimdir onun az, izzeti hikmetlidir hanım mı? Onun izzeti nedir? Hikmetlidir. Hikmetlidir. <gülüyor> mesela bak şimdi. Subhanallah. Şimdi Allah Azze ve Celle Al-afu Al-afu ve Al-afu'l-kadir diyor mesela. Mesela kudretle affetmeyi bir arada kullanır. Affetmek başlı başına bir sıfat. Kemal mi? Kemal. Kudret. Kudret de kemal. Bak şimdi. Peki şimdi bu affetmeyi kullarda ver. Kullarda bul. Şimdi kul, kulun bazen affetmesi kendi şerefinden, kendi böyle cömertliğinden, kendi böyle iyiliğinden, kendi hayrından kaynaklanabilir değil mi? Bazen ama affetmesi acizliğinden de kaynaklanabilir. Doğru mu? Değil mi? Bazen mecbur kaldığından affedebilir artık. Yani düşün. Mesela ee, bir tane hırsız giriyor eve. Tamam mı? Hırsız giriyor eve. Hırsızı dövecek. Ama diyor ki adam ya veya birisi geliyor ona e, işte tokat atıyor. Bu da gidecek ona ona tokat atacak. Tamam ama biliyor ki o tokat attığı kişi ben buna bir tokat atarsam bu benim peşim bırakmayacak bir şekilde bu benim aileme, dostuma veya bana bir şekilde zarar vermeye çalışacak. Sen bunu tasavvur ediyorsun çünkü o insanı tanıyorsun. Sonra tutup mecburiyetten affed affediyorsun onu değil mi? Ha Mecburiyetten affedebiliyorsun onu. Bak. O zaman kişinin affetmesi bazen Acizlikten dolayı da kaynaklanabilir Her ne kadar af onun için kemal olsa da Ama bazen nakıslıktan dolayı da affedebilir Çünkü onun çok bir kudret sıfatı yoktur Ki affettikten sonra da Karşı taraf ona hiçbir şey yapamasın Şey affetmese de Karşı taraf ona hiçbir şey yapamasın Bazen insan affeder kendi fazlından Tamam Yani onu affetmemeye de gücü vardır Ve karşı taraf hiç zarar veremeyecektir Ama buna rağmen affeder bak bu övülür Ama bazen de insan acizlikten affeder Şimdi Allah bazen affı tek başına kullanmamıştır dikkat et. Af demiştir yanında kadiri kullanmıştır kudret. Yani Allah'ın affetmesi acizliğinden değil. Allah her şey kadir olduğu halde yine seni affeder. Yani hiç affetmese de kimse ona bir şey yapamaz. Çünkü o her şey kadir zaten. Bak kemal üstüne nasıl kemal oluyor. Mesela e, mesela e, yani böyle birkaç tane daha var. Yani mesela mesela Ganiyül Hamit mesela. Ham dedilen ve zengin olan. Mesela bazen insan zengindir. Değil mi? İnfak ediyordur karşı tarafı vesaire Bu adam övülüyordur insanlar tarafından. Ama bazen bu insanın zenginliği insanlar tarafından zemm olunabilir. Paralarını kötü yılda harcıyor, infak etmiyor, infak ederken başa kakıyor vesaire. Tamam mı? Ama bak Allah övülüyor. Han ganidir. Onun zenginliği övlen bir zenginliktir. Ha, ham, hamidi koymuş yanına. Bak. Görüyor musun? Ham dediilen yani o zengin kendi onun zenginliğine de ham de ham olunur. Onun zenginliği hiçbir zulmü içermez. Ama insanın izzeti kemaldir ama zulmü içerebilir. Çünkü o çok izzettir. Der ki ben izzetliyim, galibim, güçlüyüm. Sağa sola saldırır, döver, keser, asar bir kral mesela. Ama Allah'ın öyle değildir. Allah izzettir ve yanında ne vardır? Hakim. İzzeti hikmetlidir. Kişi zengindir. Zenginliği bazen onu zulme iter, kötü fuhuşşiyat işlemesine iter. Ama Allah ve insanlar tarafından e zem olmasına iter o zenginliği. kıskançlık, Kıskanılır vesaire. Ama Allah öyle değildir. Ganidir ve hamittir. Yani zengindir ve övülüyordur aynı, aynı anda. Bak bir yan yana kullanmış. Yine kişi affeder. Ama affetmesi bazen övülür bazen acizliğinden dolayı affeder. Mecburiyetinden dolayı affeder. Başka çare yok en iyisi ben bunu affedeyim der. Ama Allah'ın öyle değildir. Allah affederken de her şey kadirdir. Kadir olduğu halde her şeye affeder. Tamamıyla kendi fazlından. O yüzden, o yüzden şu son bir cümle olarak okuyoruz. Şurayı, ne, ne dedi İbn Hüseyin'in? Velhusnu <gülüyor> fi esma illahi teala. Allah Azze ve Celle'nin isimlerindeki güzellik, yekunu bi'itibari kulli ismin ala infiradihi. Güzellik her ismi tek başına itibar alarak da olur. Ve yekunu bi'itibari cem'ihi ila gayrihi. O ismi başka bir isimle cem ederek de ki Allah bazen Kur'an'da iki ismi yan yana zikreder ya Azizül Hakim der, Semiyon Basir der vesaire. Tamam? Kemal böyle de olur. Vayah suru bi cem el ismil aakhir Kemal ve Kemal ve bu iki ismi bir araya toplandığı zaman yan yana geldiği zaman Kemal üstüne ne olur? He? Kemal. Kemal üstüne Kemal olur. Mesela işte dedik işte Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi nedir? Alimdir. Tamam? Ancak Şeyh İbrahim Ruhayl diyor ki dikkat edin Şeyh İbni Hüseyin burada iki mertebe zikretti. Birincisi neydi? Bir ismi tek başına gelmesi. Bu kemal ifade eder. İkinci mertebe ne? İki ismin yan yana gelerek kemal içinde kemal ifade etmesi. Bu da ikinci mertebe. Şeyh İbrahim Ruhayl diyor bir de üçüncü mertebe vardır aslında. O da bütün isimlerin Allah'ın zatında olması. Hani diyoruz ya Lillahil Esmaül Hüsnü ayetteki gibi en güzel isimler Allah'ındır. Bak bütün isimler. Bütün isimlerinde bir araya gelmesi işte en son kemaldir. Bunun üzerinde hiçbir şey yok zaten. En son noktadır. O zaman üç mertebe. Bir, ismin tek başına zikredilmesi. Bu Kur'an'da geçmiştir çok kere. Tamam Değil mi? Bir, bir kere de nasıl? bazen de nasıl geçmiştir? İki isim yan yana özellikle zikredilmiştir. Mesela Aziz ile Hakim çok yan yana zikredilmiştir. Bir böyle bir mertebesi vardır. Bir de bütün isimlerin Allah Azze ve Celle'de. Birleşmesi, tabiri his vardır. Bu da en son noktadır, tamam? Allahu alem. Burada bırakalım inşallah. Sallallahu ala Muhammedin ve Ala Alihi ve Ashabihi